Sizin yaptıklarınız değil, Türkiye'de çünkü <gülüyor> mobilke maruz kaldığınızı söylüyor ama hakimiz, mobilke maruz kaldığı tam net değil. Çünkü e, bazı kişilere göre mobilke olan bir oldu, başka birine göre mobilke olmayabiliyor. Onun için ben biraz kavramlardan giderek, e, önce oyuncusu tanıma, e, yasalardaki yeri, türleri, derecesi ve mobilke yaklaşıma böyle değerlendireceğiz. Şimdi mobiltede ilk önce önemli olma. İş yerinde bir bireyin, bir kişi veya birden fazla kişi tarafından kasıtlı, sistematik ve sürekli bir şekilde, doğrudan itikamlan düşmanca bir iletişim sonucu savunmasız ve aciz bir konuma itilmesidir. bu kişilerde ruhsal, psikolojik ve sosyal yönden etkilenmektedirler. Öz benliğinin iş yerinden ayrılabilir, hatta intiharlara kadar gelen olgular da vardır. Şimdi sağlıklı bir çatışma ortamı var, bir de mobilizme ortamı. Var. Şimdi mobil davranışları dediğimiz Lehman tarafından 1990'larda çıkan bir 45 tane davranış var fakat bunların bir kısmı belirgin bir şekilde uygulanıyor. Ve bunların en az hafta bir kez ve altı ay boyunca sürmesi gerekmektedir. Bu dünya standartlarında bir durum fakat tabii ki altı ay gibi uzun bir süre mobilite maruz kalan bir kişinin o ortamda çalışması çok zor. yani biz kendiniz onun yöne koyduğumuz zaman, o işleme gideceksiniz. Ee, her gün... E... Çünkü mobil bazen üstten altta da olabilir. Ya da sizin eş de olabilir. Yani sizinle aynı derecede olan bir kişi olabilir. Veya alttaki e, çalışanlarınız tarafından da siz maruz kalabilirsiniz. Yani hep e, yöneticiler değil. E, yanınızdaki e, arkadaşlarınız da olabilir. Çünkü Mobbing'e kimler maruz kalıyor? Herkes onu diyor. Niye ben Mobbing'e maruz kalıyorum? Çünkü Mobbing'e maruz kalanlar çoğu başarılı insanlar oluyor. Çünkü e, kimse yanında çalışan başarılı insanların çok fazla istemiyor. Onun için e, Mobbing'e başlanıyor. E, yeni bir ortama gittiğiniz zaman, çünkü sizden önce o ortamda başka biri vardır. Ve o insan gemesi geçtiğinizden dolayı Mobbing'e maruz kalabilirsiniz. Ee, bayanların çoğunlukta olduğu, tek erkek olduğunuz zaman veya erkeklerin çok olduğu, tek bayan olduğunuz zaman mobilte maruz kalabiliyorsunuz. Ayrıca cinsiyetiniz, ırk mesleğiniz, dini görüşünüz, kılık kıyafetleriniz, hatta tek e, bekar olmanız ve sizin maruz kalmanıza neden olabilir. Onun için e, çok önemli bir kavram. Şimdi mobil, Herkes diyor ki mobilte yeni çıkan bir kavram. Esasında bu yıllardır e, değişik şekillerde... Herkes, çoğu insanın başına geldi veya altı ay sürdü, sürmedi, artık ne bilmiyoruz ama bir şekilde mobbing'e maruz kalmış olabilir. Fakat ilk defa Ankara 8. İş Mahkemesi'nde 2006 tarihinde mobin kavramı yer almakta ve bu daha sonra onaylandı. Biliyorsunuz 1 Temmuz 2012 tarihinde de yürürlüğe kanuna göre Borçlar Kanunu'nun 417. maddesinde de birlikte iş hukuku ve tazminat hukuku açısından mobil kavramı kanun bir yapıya ulaştı. Zaten pazartesinde artık yürürlüğe girmiş oluyor. Şimdi mobil kavramı ülkemizde yaygın yasaların yerine almakla birlikte son yıllarda adet ana bilim dallarına başvurular çok olmaktadır. Şöyle bir durum var, biz psikiyatriden Şahik Hoca'mız travma üzerine çok spesifikleştiği için Türkiye'de tek yapan e, üniversite gibiyiz. Çapal e, e, biz yapıyoruz. Fakat Cerrahpaşa'da yavaş yavaş mobil kavramı üzerinde e, ilgileniyor. E, fakat e, ben iki buçuk e, yıllık bir çalışmayı değerlendirdiğim zaman e, bu çalışmada e, kadınların daha fazla, e, maruz kaldığı, daha fazla maruz kaldığı, üniversite mezunlarından daha fazla maruz kaldığı. E, gördüm. Neden kadınlar daha fazla maruz kalıyor? Literatürlerde genelde diyorlar, işte e, bayan kadınlar e, biraz daha duygusal olarak zayıftır. E, neden e, siz maruz kalıyor kadınlar diyorsunuz, üniversite mezunları neden? Üniversite mezunları biraz daha aydın kesim olduğu için ve ulaşabilme açısından, bize gelmeleri açısından e, daha rahat oldukları için e, daha çok üniversite mezunları olmuş oluyor. Fakat esasında bazı literatürlerde de Eğitim seviyesi düşük olanlar, işte temizlik işleri yapar gibi e, günü birlik yapılan işlerde çalışanlar ise mobilte maruz kaldığı zaman bunu mobil olarak e, hiçbir yere duyurmuyorlar Çünkü onların iş garantisi yok ve e, buradan çıktığı zaman başka bir yerde iş bulması daha zor. Fakat bir üniversite mezunu, kendi mesleği olan bir kişi e, başka bir yere geçtiği zaman da veya e, iş bulabilme imkanı daha fazla. Ee, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim 2011 yılında e, toplam bir yıl boyunca 57 vakamız var. Bunların çoğu da ben kendim gördüm. E, 2012 yılında ise ilk altı ayda 52 tane olduğumuz var. Hatta biz bu 52 ya da bir 15 daha ekleyebiliriz çünkü biz gelen kişileri de görüşmeye alıyoruz. E, mobil değilse başlındayız. Yani siz boşuna e, uğraşmak istersenizi gönderceğiz aylarca yani bir e, kısımda böyle yapıyoruz çünkü mobil kimse doğru düzgün bilmiyor yani. Gelmiş, geliyor diyorlar, işte müdürüm bana kızdı. Tamam, olayı bir anlatın diyorsunuz. Ve olayın anlatıldığı zaman taraflı biraz da anlatılıyor. Biz bütün mobil olgularımızda taraflı anlatıma olduğunu düşünüyoruz. Hiç kimse kendi hatalarını kolay kolay söylüyor. Çünkü bu da sosyal çalışmacı raporlarında çok da bir de oluyor. Bir vakamızda olayı. Anlattı anlattı ve ben soruları hayır, hayır dedi yani ve daha sonra o sosyal çalışma raporunda sordukları ve aklıma gelen şeylerin doğru olduğu ortaya çıktı. Çünkü biz iş yerine gidip göremiyoruz. Yapabileceğimiz tek şey kendimizi değerlendiriyoruz. Hatta iki saate yakın süre alabiliyor bile bazı durum olmaya göre. Daha sonra bazı olgularımız çok travmatik oluyor bizim klinik psikolog hocamız Doçen Doktor e, Ufuk Sezgin hocamızla beraber de değerlendiriyoruz ve daha sonra psikiyatriye gönderiyoruz. Kendi üniversitedeki psikiyatriye. Onlar da değerlendirdikten sonra bütün rapor sonuçlarına bakıyoruz. Eğer mobil olarak de, e, kabul ediyorlarsa rapor düzenliyoruz. Ama e, ruhsal travma bulguları e, kişinin sadece e, çalıştığı iş yeriye ait değil, kendinin ekonomik olarak veya ailevi olarak sıkıntılara bağlı veya bu ikisinin müşterik etkisiyle de olabilir. Bunların ayrımı çok önemli bizler için. Yani siz ruhsal travma bulguları buldunuz. Bu her ruhsal travma bulguları iş yerinde çalışan, iş yerindeki psikolojik tacize bağlı bağırır, olmayabiliyor. Bunlar ayrımları bizim için çok önemli oluyor. Onun için bu ayrımları yapamadığımız zaman uzman klinik psikolog ve sosyal incelemeleri için sosyal çalışmacılara gönderiyoruz. Sosyal çalışmacı ve uzman klinik psikolog çalıştığı iş yerini değerlendiriyor, onun ailesiyle görüşüyor. Ona göre bizde bir rapor düzenliyor. Artık son biraz mobbing raporlarımız uzun sürüyordu. Biz ilk önce psikiyatriyi bekliyorduk. Psikiyatriden geldikten sonra eğer kafamıza takılıyorsa bu mobbing olmayabilir... ...bir de sosyal çalışmacı dediğimiz zaman biraz süre uzuyordu. Bunun için şimdi artık biz sosyal çalışmacıyı baştan gönderiyoruz. Fakat sosyal çalışmadan önce şu handikapı oluyor. Diyorlar ki bir de psikiyatristin tanısı neydi acaba? Acaba travma sonrası stres bozukluğu mu? Hani onlar da birazcık psikiyatriliğinin tanısına baktığı için e, psikiyatristin sonucunu beklemiş olabiliyorlar ama artık biz biraz daha raporlarımızın hızlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi bu 83 olgumuz vardı 2,5 yıl boyunca değerlendirdiğimiz ve e, dediğim gibi bu... ...diğerlendirmelerimizin üniversite mezunu olması, eğitim seviyesi yüksek kesimde görülmesi, kadınların daha fazla, öğretmenleri çok fazla, %50'si öğretmendi bize. Ama son bu çalışmalar ardından bir sene geçti, biraz daha arttı sayımız. Personel, sağlık personelinde çok fazla mobike maruz kalıyor. Yani hemşirelerde, özellikle yurt dışında hemşire dergilerinde mobil bakanları çok fazla görülüyor. Ee, onun için değerlendirmeler hemşireler üzerinde de çok fazla mobbing uygulandığından dolayı e, hemşehrilerin de mobbingde maruz kaldığı e, ispatlanıyor. Bize de e, son vakalarımızın çoğu sağlık personeli olmaya başladı. Öğretmenler de tabii az bir e, seviyede değil ama e, sağlık personeli de e, maruz kalıyor mobbingin. Şimdi mobbingin türlü, mobbing türlerine baktığımız zaman, e, Lehmann 1990'de 45 tane ayrı mobbing davranışı olduğunu söylemiş. Bunları da ne göre 5 ana grupta ayırmış. Bunlardan birincisi, kendinizi göstermeye ve iletişim oluşumunu etkilemek için kullanmış. Üstünüz, kendinizi gösterme olanakları kısıtlar, sözünüz sürekli kesilir. Meslek, e, meslektaşlarınız veya birlikte çalıştığınız kişiler kendinizi göstermeyi engelleyebilir. Yüzünüze bağırılır veya yüksek sesle azarlanırsınız. Yaptığınız iş sürekli eleştirilebilir. Ee, öz yaşamını sürekli, e, özel yaşamını sürekli eleştirilebilir. Sözlü veya yazılı tehdit alabilirsiniz. Ee, jestler ve bakışlar ile e, ilişki reddedebilir. E, çünkü e, hep mobilde e, dışarıdan görünmüyor. Tabi ki bu kimse kimseyi dövmüyor. Ama psikolojik olarak hal ve arız <gülüyor> ar etkilerine bir mimikle bir jestle bile kişiye maruz kalabilir mobilde. Yani e, hep söz bekliyor ama bakışlar da e, bazen insanı irite edebilir. Onlara da çok dikkat ediyoruz biz. İrmahalar yoluyla da e, ilişik kurulmayabilir kişilerde. Diğer bir grubu ise sosyal ilişkilerde saldılar. Bu daha çok görünüyor arkadaşlar. E, çevredeki insanlar sizlerle konuşmayabilir. Veya sizin konuşması engelleyebilir. Veya sizi e, kimsenin fazla bir yoluna giremeyeceği, e, irtibara geçemeyeceği bir ortama gönderirler. Oradan biraz zor ederler. Sizi orada yokmuş gibi sayarlar. Esasında orada çalışırsınız ama yokmuş gibi. Diğerleri hepsi arkadaştırlar. Siz yokmuşsunuz gibi davranırlar. Ee, ve bu e, her zaman e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, onun için e, bu da ikinci grup bizim için çok önemli oluyor. Görüşmelerimizde e, buna çok önem veriyoruz. Ve e, defalarca bazen aynı soruyu soruyoruz ki. Çünkü insan bir kere bir şey söylerse... Do ama ikinci sefer aynı şeyi aynı şekilde söylemesi bazen imkansız oluyor yani. Biz farklı şekillerde aynı soruyu sorarak gerçekten maruz kaldığı olayın ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Üçüncü grup ise itibarınıza saldırılar olur. İnsanlar arkanızdan kötü konuşur. Asıl söylentiler ortadan, ortalarda dolaşıyor. Gülüş durumları düşünebilirsiniz. Sizin e, kıyafetlerinizle, sesinizle, ondan sonra e, yürüyüşünüzle, jestlerinizle dalga geçebilirler. E, akıl hastasıymış gibi sizin e, ortalarda söyleyebilirler. Ya siz psikiyatrik olmanız gerekiyor diyebilirler. E, milliyetinizle alay edebilirler. Özel yaşamınızla alay edebilirler. E, Özgürlüğünüzü olumsuz etkileyecek her şeyi yapabilirler. E, i̇ş ortamınızı zorlaştırırlar. Çabalarınız bir küçük düşürücü olarak yargılanır ve arka ar ve aldatıcı size aşağılatıcı sözler de söylerler. E cinsel ibalarda bulunabilirler. Bizim bir olgumuz vardı e bayandı e bize moblik olarak geldi fakat cinsel taciz çıktı arkasından çünkü. E ona da dikkat etmek gerekiyor, yani mobbingin arkasından ne olduğu. Hatta bir olgunuzun sadece mobbing nedeni, arkadaşları tek tek et, kabul etmemesi bile olabiliyor yani. Çok değişik nedenler olabiliyor. Dördüncü grupta ise kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumla saldırı oluyor. Sizin için artık hiçbir özel görev verilmiyor. Sadece sizin oradan boşluğunuz engellenecek, sizin bilgi becerinizle ait daha düşük seviyede işler veriliyor. Artık siz bir motivasyonunuz kalmıyor çünkü sizin e, seviyeniz daha iyi işler yapmanız gerekirken daha e, basit işler verilmesi e, özgüveninizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. E, ayrıca sizin mali e, yük getirecek durumlar oluyor. Mesela kişiyi bir yerde alıyorlar başka bir yere gönderiyorlar. Hele İstanbul gibi bir yerde bir Anadolu'ya gönderin bir Avrupa yakasına derken yani zaten mesailere yetişmek büyük bir problem oluyor. E, ücretler derken kişiye maddi olarak da çok zarar verebiliyor. Onun için dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, ve her zaman iş sürekli değiştirilebiliyor arkadaşlar. Yani e, bir yerde sabit kalmanız engelleniyor. Çünkü tam oraya adapte oluyorsunuz. Bir şeyler yani kendinizi geliştireceksiniz. Başka bir yere geçiş yapıyorlar. Beşinci grupta ise e, kişinin sağlığına doğrudan saldırılar. Bu biraz çok fazla Türkiye'de ne yazık ki görülmüyor. Bizim çalışmamızda bir kişi fiziksel şiddete maruz kalmıştı. Genelde ağır e, fiziksel olarak... E, i̇ş yükü ağır işler veriyor. Mesela bir olduğumuzda, bir e, kadın e, olduğumuzda erkeklerin taşıyacağı yükleri, e, yükleri taşırlar. Bir uzun süre. Tabii ki bu hiçbir zaman e, yapılmaması gereken e, ve fiziksel şiddeti tehdit ediyorlar. Hatta korkutmak amacıyla hafif tokat bile atılan olgular olabiliyor. Doğrudan cinsel tacize bile maruz kalınabiliyor. Şimdi mobinkin dereceleri de var arkadaşlar. Şimdi birinci derece bir iş ortamına gittiniz. Ortama adapte olmaya çalışıyoruz. İnsanları tanımaya başlıyorsunuz. Yaptığı hareketler acaba mobil mi değil mi? Bir de eskiden bu kadar mobil kin, e, bilmiyorduk açıkçası. Son bir buçuk, iki senedir daha fazla gündemde olduğuna inanıyorum ben. Ee, bir şeyler oluyor. Arkadaşlarınızı anlamaya çalışıyorsunuz, müdürünüzü anlamaya çalışıyorsunuz. Sonuçta yeni bir ortama gelmişsiniz, Bir adaptasyon yaşıyorsunuz. O ortamda eğer etkileniyor ya o iş yerini bırakıp başka bir işe geçebiliyorsunuz ve doğruyu kabul edip, orada devam edebiliyorsunuz. Fakat burada önemli olan kişinin ruhsal etkileri bizim için çok önemli oluyor. Bir kere kişi ağlamaya başlıyor, uyku bozuklukları başlıyor, alınganlık oluyor, her şeyden alınmıyor. Yani bir televizyon serderken eskiden ağlamayacağı şeylere ağlamaya başlıyor. Konsantrasyon bozukluğu oluyor, artık Eskiden e, okuduğu kitapları hızlı bir şekilde okurken e, okuyamıyor, yani dikkati dağılıyor. Bir film seyrederken, seyrede, e, dalıyor gidiyor, tekrar dönüyor, film yarısı geçmiş oluyor. Veya biriyle konuşurken, siz anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz, o algılamazda e, problem olduğu için konudan kopuyor, e, nerede kalmıştır bilemiyorum. E, ve ani öfke patlamaları çok fazla oluyor bu. Özellikle kendi çevremize çok fazla olduğundan da o da bizim için özel yaşamımızı çok etkiliyor. Yani burada... E, Eşlere, evliyse eşlere, evliyse anne baba veya e, nişanlısına çok iş düşüyor. Yani kişinin, aldı, e, onun iş ortamının zor olduğunu anlamamız gerekiyor. E, benim eşim doktordu ve gerçekten 4 yıl e, boyunca çok ağır bir mobilya maruz kaldı. Tabii bunu bilmiyorduk. Asistanlıkta, akademik e, titrede kabul oluyor. Ben asistanım, ondan sonra ne yapmak zorundasın. Çünkü öyle bir durumdasınız ki, mesleğiniz bu. Hoca yani, siz bir camiye giriyorsanız, Hocaya hayır deme şansımız yok. Hocanın hatalı yaptığı şeylerini bile hayır demeyeceksiniz. Ve işin gerçekten e, 4 sene boyunca diğer eş bedenicisine göre çok ağır şartlarda çalıştı. E, serviste çok fazla çalıştı. Diğer arkadaşı akademik olarak çok güzel dostalar yaptı. Doçendik dostası yaptı. Eşim sadece serviste, tüm izliklerde her yerde sabahlar, akşama kadar koşturuyordu. E, tabii ki davranışların bir gördü. Yani e, eşinin Mesleğine kadar insanlar eleştirilebiliyor. Yani e, eşinizin, yani benim bir adet çolman farklı, bir kardiyologun işi o farklı, bir göz doktoru, ona bile insanlar e, önem veriyorlar. Yani hiçbir şey, e, bazen mobilya neden maruz kaldığı hiç anlamayabilirsiniz. yani Onun için e, o öfke patlamaları, da, onun ruhi durumunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü onu anlayamazsınız. E, devamlı o aynı konuyu anlatmak ister size. Siz de, ya... Payın ben sıkıldım deme şansınız yok. Dersiniz daha hatalı bir davranış olur. Onun için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi kızdımlı bir üzüntü duyabilir. Bu dönemde genelde kişiler ailesel olarak herhangi bir problem yaşamıyorlar açıkçası. Biraz da bu kişiye göre değişiyor. Yani duygusal insanlar hani çok da etkilenebiliyorlar. Ee, ama bazı insanlar çok fazla etkilenmiyor. Ama genelde birinci derecede kişiler çok fazla etkilenmiyor. İşte e, birazcık e, kendi hobilerine bakarak e, adapte olmaya çalışıyor. Eğer ikinci aşamaya geldiğimiz zaman ise artık yöneticiden ve iş ortamındaki arkadaşlarının mobit biraz daha artıyor. E, kişi artık direnemiyor. Artık işe de değiştirmek de istemiyor. Artık bir yere başladım, ben ilerlemeye başladım. Hani biraz da kariyer yaparım, hani işim de diyorsunuz. Direneyim, direneyim diyorsunuz ama bakıyorsunuz ki artık geçici uzun sürede hem zihinsel hem de fiziksel rahatsızlıklarınız başlıyor. Ee, o kadar ki e, kişi sabah yatağından kalkmak istemiyor, işe gitmek istemiyor. Ee, i̇şe gitmek bir eziyete dönüşüyor. Ee, gene mi sabah oldu? Gene mi işe gideceğim? Ee, onu düşünmeye başlıyor. İşte bana bunu mu diyecek? Daha olmadan kendi kendine yaşıyor insan. Yani o çok önemli bir olgu oluyor. Ee, ve genelde bu durumda Yüksek tansiyon, e, depresyon, e, alkol ve e, değişik, e, ilaç alışkanlıklarında artış. Kişiye göre aşırı küre alma veya küre verme, artık kişinin durumuna bağlı. Mide kolarsak bozuklukları, burada en önemlisi kalıcı bozuklukları. Gece uyuyamıyor artık kişiler. Sabah kadar ancak 4'te 5'te e, benim çok çevremde olduğumdan dolayı, hastalarımda çok fazla diyalog girdiğim için artık e, onların neler yaşadığını e, çok iyi anlıyorum. Ee, çoğu hasta diyor ki 4'e 5'e kadar hiç uyuyamıyor. Ve zaten 4'ten 5'ten sonra biraz sızlıyor Ve bu ertesi iş performansına çok etki etkiliyor esasında. 1-2 saat uykuda işe ekliyor. Zaten insanlar sizin açık yapmanızı bekliyor. Yani açık yapsa da ben buna bir mobbing uygulayayım. Hani şuna şu kızayım demek için. Siz zaten yorgunsunuz. Zaten istererek gidiyorsunuz. Ondan dolayı çok zor bir <gülüyor> dönemece girilmiş oluyor. Üçüncü olgu da artık yoğun bir mobbing var. Ee, i̇kinci olgu da e, ikinci derecede... De, de, İyi bir psikiyatriste giderseniz, yaş tedavisi görürsünüz, iyi bir psikoterapi görürseniz e, ve aileniz de çok fazla destek olursa e, çok iyi oluyor. Yani e, en azından ben kendi çevremde gördüklerime bakarak biraz rahatlıyorsunuz. Modunuz yükseliyor. Tabii ki bu ilaçların da ilk başta, hani ben adet çünkü bir psikiyatrist değilim ama e, genel tıp bilgime göre de ilk başta çok en etkisi oluyor. O en etkileri de tolere edemiyor hastalarımızın çoğu bırakıyor ilaçları. Onun için e, psikoterapi de çok önemli. E, tabii her yerde e, bu, bu e, işi yapabilecek e, psikolog bulmak da zor veya psikiyatrist de. Eğer üçüncü aşamaya geçmişsek çok zor artık. Etkilenen kişi artık iş gücüne geri dönemez bir hale geliyor. Fistik tercihleri ruhsal olarak çok zarar görmüştür ve rehabilitasyonla bile düzelemeyecek hale gelmiş oluyor ve bütün güvenini yitirmiş artık hiç e, iş, işe yaramayan köşede oturan e, bir olgu olgu bir kişi oldu e, benim bir hastam vardı iki üniversiteyi bitirmiş çok başarılı çok e, iyi yerleri bitirmiş fakat e, mobilte maruz kaldığından dolayı uzun süre evinden çıkamıyordu yani çıkmıyordu artık başka bir yere gideceğim yine maruz kalacağım yani Öyle bir duruma getiriliyorsunuz, yani kendinizin özgüveninizi kaybediyorsunuz, eğitiminizi unutuyorsunuz, kendinizi çok iyi algılayamıyorsunuz yerinizi. Bir de kendi özgüveninizi kaybettiğinizden dolayı, karşı ile bazen sus, acaba ben de Çünkü çevrenizde yanlış, hatalı bir davranış yapıyor. Ya diyor hep diyor, patron suçlu? Ya işte yanınızdaki biraz da sende suç vardır diye. Biliyorlar, yanlış bir davranış ama öyle de olabiliyor. Ee, ve ayrıca, her zaman bir kişiye gelen mobil kavramı, bir olguda bir doktora, bu adli tıpçı için de geçerli, psikiyatrist de geçerli, bir olgu bir kişi için mobbing olarak değerlendirilse de başka biri bunu mobbing olarak değerlendiriyor. Ben çok hızlı bir şekilde döneyim. Çünkü şimdi bu bölümde sorunların, şimdi bu sorulara iyi cevap vermemiz gerekiyor. Evet diyeceğiz bakalım ne kadarını evet diyeceğiz. Ona göre bir ...test gibi diyelim, bir bölümün sorunları bir kişiye veriliyorsa, o kişi sizseniz. Ondan sonra bütün standartlar, çalıştığınız bir ortamda... ...bir arkadaşınız çalıştığı bir ortamda daha önceden çalışıyor fakat son zamanlarda... ...bir düşüş gösteriyorsa performansında. Özellikle üst yönetimdeki kişiler bulundukları konumda bilgi ve donanım yoksa... ...çok dikkat etmek gerekiyor. Kilit noktalardaki kişiler aniden işten ayrılıyor ise... Personel hareketi devamlı oluyorsa, sürekli insanlar başka yerden başka yer değiştiriyorsa ve ortamda nedeni açıklanamayan bir çöküntü hali ruhsal olarak bir problem varsa dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca bunların hepsine evet diyor iseniz o zaman çalıştığınız yerde mobbing iş başında demektir. Burada ben hızlı konu içerisinde geçtiğim için söylüyorum. Doğru, esas bizim her zaman yaklaşımlar çok önemlidir. Ee, hep derler ki yardımcı olabilirsen beni ara. Bu bir kere yanlış bir davranıştır. Yani <gülüyor> öyle yapmamamız gerekiyor. Ee, dediğim gibi bunları ben çok fazla teferratlandırmıyorum. Sunumda, izin e, içerisinden geçtiğimler dolayı. Şimdi, hep bu karıştırılıyor. Sağlıklı bir çalışma ortamı var, bir de mobbing ortamı var. Şimdi, sağlıklı bir çalışma ortamında roller... Ve herkesin iş tam o bellidir. Müdür müdürlüğünü, sekreter sekreter, kademe kademe herkes işinin görevini bilir. Eğer bir çalışma ortamında e, kimin rolü belli değilse o zaman e, problem olmaya başlıyor. Çünkü roller karıştığı zaman hobbing'e gitmiş oluyoruz. Eğer e, işbirlikçi olmayan ilişkiler hakimse, ileri gölge olanağımız yok ise, ilişkiler belirsiz ve örgünsel aksaklıklar var ise, stratejiler anlamsızsa, uzun sürede etik olmayan tepkiler gözlemiyorsa, dolaylı ve baştan sağlığı bir iletişim varsa o her zaman mobil ortamıdır. Ee, sağlıklı ortamda arkadaşlar her zaman çatışma ve tartışma olabilirler. Fakat evet, e, e, bu çatışma ve tartışma her zaman doğru bir iletişimle çözülmesi lazım. E, mobbing ortamlarında hiçbir zaman doğrudan bir iletişim yoktur. Dolaylı bir baştan sanma vardır. Ortamda çatışma yokmuş gibi görünüyor. Bizim hiç problemimiz yok ama işte insanlar içlerden birini kimler? O, işte mobbing ortamı oluyor. Bu çalışmamız hızlıca üzerinde durmuştu. Dediğim gibi öğretmenler çok fazla. Post-traumatasyonik desposu ve çok işine görülüyor. Dediğim gibi bizim için önemli olan işte, kişiye saptılan ruhsal travma bulgularının kişilerin anlattığı, iş yerinde yaşadığı psikolojik taciz ve yıldırma davranışları meydana gelebileceği gibi sosyal yaşamındaki başka faktörlerin bu ailevi de olabilir, ekonomik problemler de olabilir belki yani kendisindeki yönetici psikolojik rahatsızlıklar etkisi ya da bunların müşterek etkisiyle de meydana gelebileceği önemlidir. Bu aşamada biz... Sosyal çalışmacı tarafından iş yeri ortamının bu bir karar verilmesi bize çok önemli yol gösterici oluyor. Biraz uzattım herhalde. Benim sunumum bitti. Teşekkür ederiz. Ee, sabah Tuncel'e veriyoruz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ee, bu benim katıldığım ikinci mobbing çalışması. Ee, birincisi, şu an e, tutuklu olan Kesk e, Kebal Sendikalarda, Ses e, Sağlık Ermeyişçileri Sendikası'nda çalışmayı yürütemeyeceği yorgun arkadaşımızın daveti üzerine katılmıştım Ankara'da. E, doğrusu oldukça e, iyi bir çalışmaydı. Daha sonra bunu kitap haline getirdiler. E, benim açımdan da hani, mobil konusunda hem hukukçularla hem psikologlarla tartıştığımız ee, önemli bir şeydi ama e, bir diğer arkadaşımız o, o şeyi hemen sonrası gözaltına aldı. Ee, sonra ben e, mahkeme gittiğimde eşini aracılığıyla demiş ki şey e, Sebahattin o e, şeyi gözden geçirip gönderebilir mi diye dedim gözaltına düşünmüyor ki <gülüyor> kitabı dergi düşünüyor çünkü hemen dergi basmak durumundalardı o akşam yazık <gülüyor> gönderdi. Bu vesileyle birinci arkadaşımız da yine son keskli 28 arkadaşımız da tutuklandı ne yazık ki. Daha önce de 15 kadın arkadaş tutuklanmıştı. Buradan selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Hele hele sendikal mücadelede kadınların bu kadar az yer aldığı, hatta yönetimlerde yer almadığı bir yerde keskli kadın sendikacılar var. onlarda ne yazık ki AKP'nin Murfaş'tan saldırıları karşısında nasibini almış durumdalar. Sevgili arkadaşlar tabii ben ne bir psikologum, ne hukukçuyum, <gülüyor> politika olarak bu meseleye bakacağım, yani nasıl ele alınıyor diye. Bana göre bu mobbingin no asıl nedeni kapitalizmin kendisidir, kapitalist modernizmin kendisidir çünkü bu sistem yani öyle bir ilişki ağı yaratıyor ki toplumsal içeri, ilişkiler içerisinde. Bütün toplumsal oluyor. O kolektif şeylerin hepsini darmadağın ediyor ve bireyciliği alabildiğini şahlandırıyor yani. toplum içerisinde öyle. O yüzden de kolektif çalışma yok. Birbirine güç destek veren şey yok. Ciddi rekabet hali var. Yani iş yerinde böyle, sokakta böyle okulda böyle her yerde bu rekabetçi sistem ister istemez bu baskılama durumunu da beraberinde getiriyor. Yani aslında aynı iş konuda çalışan, aynı yerde çalışan birçok kişi bu mobbingle karşı karşıya kalabiliyor. tabii hukuki olarak şöyle bir şey var. Altı ay düzenli mobbingle maruz kalmak mobbingi şey yapıyor. Hani 6 ay değilse adamlar beş buçuk ay mobbing uyguluyor sonra şey uygulamıyor sadece mobbing olmamış oluyor. Yani başka bir Doğru. sonra hani sendikalarda şöyle oluyor yani şeyi yatırıyorlu e, sigortası primini e, bir ay yatırıyor e, bir ay yatırmıyor ya da 15 gün yatırıyor iki ay yatırmıyor sonra tekrar yatırıyor benzer bir şey hani e, aslında bu sistemde var dolayısıyla yani bu a, şeyin a, psikolojik ifade bir iş yerinde olgunun kendisi kapitalizmin üretimidir. Yani. ve kapitalizm öyle bir şey üretiyor ki önce hastalığını üretiyor. Sonra bu hastalıkla mücadele etme şeyini öğretiyor. Mesela bir hukuki birbirim oluyor. Hemen avukatlar e, organizatıyor, hemen psikologlar ortaya çıkıyor. Bunun dernekleri ortaya çıkıyor, mücadele edecek şeyler. Kendine bir de alan yaratıyor yani. Sadece hastalık şeyi yapmakla kalmıyor, bir istidam alan oluşturuyor aynı kapitalizm. E yani birçok meselede olduğu gibi burada da böyle bir e, şey durumu var. Dolayısıyla bizim düşmanımız kim meselesine vereceğimiz cevap kişilerden ziyade bu sistemin kendisi. O yüzden de sistemle bir kavramımızın olması, sistemle bir sorunumuzun olması gerekiyor. Yoksa peki iş yerlerinde siz bu sorunları çözebilirsiniz. Yani birkaç tanesini ki birçok kişi bunun farkında değil. Yani yaşadığı şeyin mobbing olduğunu farkında değil. Yani bu da başka bir durum. Hani her gün çünkü günlük yaşam içerisinde bütün bunları yaşıyor. Hani şimdi mesela iki üç yıldır konuşur hale geldik bu mobbing meselesini. İşte mobbing nedir iş yerinde şey... Üstelik mesela artık kadınlara uygulanıyor, eşcinsellere uygulanıyor ya da işte Kürtlere uygulanıyor ya da Ermenilere ki mesela mobbing meselesinde bu tip şeyler de önemli. Mesela çok çalışkan olmayabilir ya da çok çalışkan olabilir. Yani başarılı kişilere yönelik bir genel tespit doğru ama onun dışında hani etnik kimliği buna neden olabiliyor, cinsiyet kimliği buna neden olabiliyor. Ee, işte ne bileyim rengi buna neden olabiliyor, her şey mobbinge neden olabiliyor yani şey açısından. Ama dediğim gibi asıl özü bu kapitalist modernitenin kendi ürettiği bir alan. Ee, ve buradan yani hastalığı diye ifade ettiğimiz bu baskı sistemine ilişkin yeni bir şey çıkarmak gerekiyor. Yüzden, yani aynı zamanda politik bir mesele tabii bu. Sadece bir kok bir mesele değil ya da sadece bir psikolojik bir mesele değil aynı zamanda politik bir mesele. Dolayısıyla iş yerlerinde yaşanan bu olaya karşı da politik olarak itiraz etmek önemli diye düşünüyorum. Çünkü bizim çok benim en azından çok önemsediğim bir yaklaşım politik alanda kazanmadan hiçbir alanda kazanmak mümkün değildi bu aynı zamanda hani farkında olmayı da gerektiren şeylerden birisidir. Mesela tek tek insanlar yaşadığı şeyleri hani e, farkına varıp bunun e, diğerlerine aktardığında ya da bunun politik olarak e, mücadelesini verdiğinde birçok kişi de duymuş oluyor. Evet benim de yaşadığım durum bu ve buna karşı ortak mücadele edelim. yani örgütlenme e, şeyleri beraberinde getiriyor, birlikte itiraz etmeyi getiriyor. Bu daha geniş kesimlere yayılmasını getiriyor. Dolayısıyla politik mesele önemli bir yeri. Sırf mücadele açısından polisye bakmak lazım. Biraz mesela Ankara'daki toplantıda bu iyi irdelenmiştir. E, İşçi sınıfının me mevcut durumu bu konusunda Mesela aslında işçiler de işçilera bunu uyguluyor. Aynı işyerinde çalışan kişiler e, de bunu birbirine uygulayabiliyor. Dolayısıyla burada da bir e, şey yani e, durum var. E, Demek ki e, hem mesela bazen patronla daha iyi görünmek. Mesela her zaman patron işçiye uygulamıyor. E, yani Aynı kursuzda çalışan kişiler de birbirine e, mobil uygulayabiliyor iş ortamı içerisinde. Yani e, çünkü şöyle bir şey var, kapitalizmde buradaki arkadaşlar hangi meslek kuruluşlarında bilmiyorum ama hiçbiri kendi işini başkasına öğretmez. Kapitalizmde böyle de insanlar zar zor kendi öğrenir yani. işe girer, düşer, kalkar, şey yapar. Ama e, bir müdür, bir, e, yani doktor ya da öğretmen, e, dikkat edin kendi işini şey başkasına isteyerek gönüllü olarak öğretmez yani. Bu kapitalizmin doğal şeyidir. Ancak hani sosyalist bir perspektiften bakıyorsanız, hani komünal yaşamdan işte bakıyorsanız o zaman birbirini öğretip hani örgütlenme şeyini geliştirebiliyorsunuz. Burada da politik bir bakış açısı var. O yüzden böyle bir de bir durum var. Hani rekabet edemez duruma getiriyoruz. Kendisi ee, ben daha iyiyim. Ee, beni seçmedi patron, beni seçmedi. Benimle çalışmadı çünkü ego o insanlarda çok güçlü yani. İktidar, taht falan meselesini bunu çözemiyorsunuz demek ki kendi olduğunda mesela kendi iktidardayken herkese karşı işte bu baskı uygulayabiliyor. Ama kendi buna maruz kaldığında kıyamet koparıyor. Ama nasıl oldu falan diye. Bir mesele üzerinden. Dolayısıyla bu kişinin egosu meselesi hiç çözülmemiş bir şey. Bunu çözemediğim sürece de Türkiye'de zaten sorunlar, savaşlar falan da bitmiyor. Çünkü iktidarı biz her gün günlük yaşamda kendimiz üretiyoruz. Evde üretiyoruz mesela. Eee ne bileyim okulda üretiyoruz. aynı iş yerinde üretiyoruz mecliste üretiyoruz. Her yerde bir iktidar meselesi var. Hatta bu mobil tartışması olunca bütün bunları sırada alıyorsunuz dedi yani biz mecliste mobil yollayan bir grup olarak karşınızda duruyoruz diye. Çünkü her gün psikolojik şiddetle karşı karşıya zaten hatta bazen fiziki şeylere bile dönüşebiliyor yani o kadar çok hani e, saldırgan ki sadece bir grup tarafından değil aslında üç grubun şeyine oluyoruz AKP, CHP, MHP'nin ortak şeyine maruz kalıyoruz. Yani bunu işte Altay'da geçti. <gülüyor> yani beş yılı. Beş yılı. Beş yılı meydatayım. Karşı <gülüyor> karşıya. Demek ki bir dava açarsak kazanır kazanılması <gülüyor> bilmiyorum yani. Sadece da, da e, yani bir şeye baktığınızda diyorsunuz ya benim bu yaşadıklarım hepsi de mobbinge giriyor diyor <gülüyor> ama dediğim gibi alan tanımı farklı. Iıı e, sonuç itibariyle nasıl mücadele edebiliriz? Çok uzatmayın. Benim de durumum farklı bu dördüncü toplantımızda nedir yani <gülüyor> Her gün başka konularda konuşuyorum, böyle her konuda uzman gibi bir şey olduk. Hiç yok öyle bir şey tabii. Ben bu toplantılarda kendim de çok şey öğreniyorum ama... Bu moming'e karşı hani yapılacak önemli birkaç şey var. Bir farkındalık yaratmak için ölçüden yapmak yani. Çünkü bu işi yaşayan kişilerin de içerisinde olduğu, bir farkındalık etkinlikleri yapmak bütün Türkiye çapında. Çünkü farkında olursan buna karşı ne ile mücadele edeceğini bilirsin. İkincisi, mutlaka örgütlenmesi gerekiyor bunun ve politik bir perspektif önemli. Mesela siz patronlar cephesinden bakarsanız e, mobik diye bir şey yok. Çünkü e, kapitalizme çok iyi üretmek zorunda, üretebilmek için her türlü baskı şeyi de göze almak zorunda yani. Yükselmek istiyorsa efendim öyle kolay değil yükselmekten, işini yapacaksın, çok çalışacaksın, yükselesin yani. Dolayısıyla yani mesela patron 10 lira kazanıyorsa sen ona 15 lira kazandırırsan onun için iyi bir işçisin. Dolayısıyla hani nereden baktığın meselesi önemli O yüzden politik mesele önemli. Kapitalistler ya da işte Burcuva kesimin tarafından, patronlar cephesinden bakarsan bu işe onlara göre bu mobil falan yok. Bunlar üretilmiş şeyler ve daha çok mesela küçük tekstil atölyelerinde e, şey e, kartla giriyor arkadaşlar insanlar içeri. 5 e, dakika geç kalınca e, maaşından kesiyorlar ya da e, şey yapıyorlar, e, baskı uyguluyorlar. Ama yarım saat çalışınız sorun yok. Çünkü yarım saatlik bir şey üretiyor. Hiç problem yapmıyor. Ve yani beş dakika geç kalmasından sorun yok ama şeyde Kaldık mesela bu mobit bence, yani siz eğitimlerden <gülüyor> deniyorsunuz ya, asıl daha küçük yerlerde yani. Ben onu dinledim ama işte ulaşabilme imkanı olmadığından dolayı küçük evet. yerlerde ancak üniversite mezunları bize ulaşma imkanı daha fazla olduğu için üniversite mezunları daha çok oldular. Evet. Ben dediğim gibi yani temizlik personeli, alt kademelik kişiler, iş kaybetmemek için bir şekilde işe devam etmek zorunda. Zaten az bir aile kalıyor. Hayat koşullarının geçinmesi için. Ama üniversite mezunu zaten donanımlı bir kişidir. Başka bir yere gittiği zaman e, da iş bulabilme imkanı olduğu için dediğiniz gibi alt kesime daha fazla evet. var. Ama evet. ortaya çıkmıyor, gündeme gelmiyor. Evet işte o açıdan e, bu e, önemli. Bu politik mesele e, önemli. Yani örgütlerken de hangi politik perspektiften mevcut verdiğiniz önemli. Bir de bence ara bir kademe çıktı bu mor büyük meselesinden. Ben sosyal olarak hep bunu şey yapıyorum. E, bir de bu istatam alanı oluştu. Birileri de ki mobbing olsun ki bize de iş çıksın. Yani hukukçuya iş çıkıyor çünkü gidiyor şey yapıyor falan. E, psikoloğa iş çıkıyor. Oradan gidip şey yapıyor işte. E, ya da derneklere iş çıkıyor. Bunun için mobbing için iş yapıyorum falan diye. Yani diyorum ya yani, kapitalizm aynı zamanda hem hastalığını üretiyor hem bunu şeyini üretiyor. Böyle de, bunlar da diyebiliyorlar. Mobbingle mücadele etmek yani var olsun da biz buradan da iş ekmeğimizi kazanalım diyenler de vardır tabii. Sonuç yani itibarenle önerilerimi tekrar bir şey yapıyorum. Böyle bir örgütlenmenin farkındalık yaratma dediğim gibi daha sosyalist bir perspektiften bir farkındalık yaratarak buna mücadele etmek önemli bir şey. Bir de dayanışma meselesi önemli. Çünkü bu tip şeylerde insanlar çok kendisinin yanlış olduğunu hissediyor. Ve aslında mücadele mı o yüzden zayıf kalıyor. Bir bunu geliştirmek gerekir. Diğeri bu psikolojik meselesine e, tabii biz e, hani HDP'liler e, olarak hep böyle kendi kendimizin psikoloğu olmak gibi bir şeyimiz var. Yıllarca kadın mücadelesi istiyorum. Kapitalizmin bize verdiği psikolojik tedavinin ancak e, kapitalizmin devam ettirecek şekilde ya da yaşamış şey şekilde bir yaklaşma oluyor. Dolayısıyla biz alternatif bir yaşam tarzı işte demokratik, ekolojik, cinsiyet özgürlükçü bir yaşam tarzı deyince de, Dolayısıyla kendi kendimizle sürekli bir hani eleştiriyor, öz eleştiri, sürekli bir kolektif yaşam bir yapıyoruz. Başka bir perspektiften. Dolayısıyla bu dayanışmayı geliştirmek. Yani birbirine aktarabileceği, anlatabileceği. Mesela bazen doktor psikoloğa gitmek demek, Türkiye'de deli olmak demek. yani ben deli miyim ki doktora gideyim gibi. Gerçi bu yavaş yavaş azaldı daha eğitimli kesimlerde ama hala... Ee, şeye gittiğimizde halkın geniş bir gittiğinde psikologa gitmek demek deli olmak demek. Yani toplumda e, bunu da kabul etmiyor. Yani psikologa gittiğini bile çok kişi saklıyor mesela. Arslan bu dayanışma ağlarını güçlendirmek, hani psikologa bir olmadan da arkadaşlarla şey yapılabilir mi diye. Ee, geliştirmek, ee, dediğim gibi e, ve en nihayetinde kapitalist moderniteye karşı alternatif bir sistemin savunucusu olmak. Biz buna demokratik modernite diyoruz. Çünkü ancak kapitalizmi yıkabilirsek, kapitalizmin bize ördüğü bütün bu ağları ortadan kaldırabilirsek, gerçekten e, insanlar için özgür bir yaşam olabilir. Bu hayat falan değil, şimdi ne diyebilirsiniz daha ütopik bir yaklaşım olarak. Hiç e, ütopyası olma, ol, olmayanın tabii yaşam şeyi de yoktur bence aynı bir şeyde ki ütopyamız var ki yaşıyoruz bu kadar baskı zor e, politikalarına karşı ayakta durabilmenin bir şeyi insanların ütopyasının e, umudunun olmasıyla alakalı bir durum. Ama bence bu sistemi buradan eleştirmek yani çünkü eleştirdiğiniz için sistem de değişiyor bir şekilde yani e, dikkat edin kapitalistler özellikle şeyde, iş yeri demokrasisi diye Avrupa'da bir şey tartışılıyor. Ee, mesela e, Türkiye'de sınıf mücadelesinin durumu vahim olduğu için Avrupa'dan örnek veriyorum. Mesela onlar şöyle, patronla işçinin mesela hukukunu yeniden düzenler Çünkü yönetemiyor, yürütemiyor artık bu meseleyi. Dolayısıyla işçiyi de işin içine dahil eder, o kapitalist işçilerin içerisine dahil eder. En azından söz sahibi yapan bir noktaya e, tartışmaya çalışıyor. Bu niye? Çünkü işçiler eski yöntemde şey yapmıyor yani, itiraz ediyor, üretmiyor işte görev yapıyor şey yapıyor. Mevcut olan da işte kar etmiyor, elde etmek durumunda hissediyor kendisi. Buna yeni bir denge oluşturuyor. Yani yeni bir denge, yeni ilişkiler oluşturuyor. O de bizim bu itirazımız, köklü itirazımız. Bitiriyorum. köklü itirazımız önemli. Yani sadece bunu bir hukuki veya bir psikolojik şey olarak değil, köklü bir sistem sorgulaması olarak ele almamız gerekiyor. Ee, son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Tabi bu, bu mesele yeni bir mesele bizim açımızdan da. Ee, bunu nasıl işte yasal olarak da bazı şeyler hani yeniden gündeme geliyor, yani mobbing meselesine dair. Ee, ama e, bu meseleyin e, daha örgütlü bir şekilde gündeme e, getirilmesi meselesini biz bir şekilde yapabiliriz. Mesela bizim partide bile mobik ince diyorlar bu mobik nedir? <gülüyor> biz şimdiye kadar yani ço çoğu kişi bilmiyor. Hani, e, yeni bir daha entelektüel bir tartışmaymış gibi ya da akademik çevrede bir tartışma oldu ama geliş tabanlar bu mobik meselesi muhtemelen diğer partilerde de öyledir. Ancak yani siyaset yaparken hani konuşuyorsun, şey yapıyorsun ama bir partilerinde bu konudan kendi tabanına bunu anlatması ve e, en azından kendi üyelerinin yaşadıklarına e, kaydını tutması meselesi de e, önemli. Hani böyle bir bunun birbiriyle paylaşılması önemli diye düşünüyorum. Benden bu kadar. Umarım bundan sonra kimse tutuklanmaz. Yani. <gülüyor> Kim çağırdı beni bilemiyorum yani. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. bir <gülüyor> biz gerçekten sabahında söylediği gibi kampanyamız politik bir kampanya ee, yasal takım e, kazanımlar elde etmenin dışında e, işçiler arasında dayanışma anı örmeye çalışıyor. Tam da bu yüzden zaten. <gülüyor> Morning'in çıktığı yerlerde iş yerlerinde örgütlenen bir kampanya. E, ben e, şimdi aktivistlere e, söz vereceğim ama söylediğimiz gibi bu toplantı, hani, e, bu kampanyanın bir başlangıcı ve bundan sonrasında da biz devam edeceğiz. Neleri yapacağımızı konuşacağız. E, Arkadaşlarımız söz aldıktan sonra hani herkes de, Hani deneyimlerini, hatta hani önerilerini sunarsa çok iyi olur çünkü 3 Temmuz, Salı günü bütün bunları değerlendireceğimizi, hani bir etkinlik bey neler yapacağımızı e, konuşacağımız bir toplantımız olacak. Sosyal Değişim Derneği'nde çıkışta verebilirim. Bir de ayrıca e, kampanyamızın e, bir takım işte e, faali e, programlarında başa, başa çıkabilmek için bir e, rozet yaptık. Mubile Son e, rozetleri. Dayanışma amacıyla onları 5'er TL'den satıyoruz. Dayanışmak isteyen arkadaşlar yine dışarıdan alabilirler. Ben size veriyorum sözünü. Teşekkür ederim. Ben mağdur sıfatıyla burada oturuyorum. Mobbing'e maruz kalan ancak ne yaşadığını çok sonra öğrenen birisi olarak buradayım. 2008 Temmuz ayından itibaren çeşitli şekillerle Cüneyt Bey hatırlar belki, fiziksel güç gerektiren işlerde çalıştırılan bayan benim şeklinde. Çok uzun süre terapi almak zorunda kaldım. Neyle savaştığımı çok sonrasında öğrendim. Çok uzun süre kendimle çok ciddi bir savaş verdim. Problem bendeydi, ben kendimdeki problemi çözmeliydim şeklinde bir savaşa girdim. Ancak sonra baktım ki, hayır problem bende değil. Terapi aşamasında psikiyatristlerin gönderimiyle adli tıp kurumuna başvurdum. Adli tıptan çıkan rapordan sonra da bir oley çekerek çalışma yaşamıma devam ettim. Ancak devlet memuru olmamdan, iki çocuk annesi olmamdan kaynaklı ee, ...savaş alanlarım çok fazlaydı... ...çok yerde savaştım... Aileme kendimi ispat etmeye çalıştım... ...yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım... ...onlar reddettiler başta... ...sende problem var... ...seni hastaneye yatıralım... ...ailem bile deli olduğumu düşündü... ...o derece kötüydü... ...çocuklarım aynı şekilde 9 yaşında... E ...anne sen ne yaptın ki... ...seni bu şartlarda çalıştırıyorlar... ...yuvarlak masalarda çalışıyordun... ...imza yetkiliydin birdenbire ne oldu... Şeklinde 9 yaşında çocuğun bile düşünebildiği bir e, şeye duruma maruz kaldım. E, ancak mücadeleye başladıktan sonra şu anda idari mahkemede davam devam ediyor. E, manevi tazminat davası açtım. Adli tıp kurumundan aldığım rapora istinaden. E, ama ben çok yalnızdım. Şimdi sizi görünce yalnız olmadığımı e, ancak bu şartlar altında öğrenebilecekmişim. Ee, tek başıma e, üç buçuk yıl mücadeleden sonra sizlerle birlikte yola devam edeceğime e, birlikte edeceğimize inancımla sözü Ali'ye <Gülüyor> vereceğim. arkadaşlar, ben Hümetçi. Biz <Gülüyor> MOBİNK e, mağdur olmak yetmiyor. MOBİNK'i bir de kanıtlamak gerekiyor. Kanıtlamak da yetmiyor. Bir de mücadele etmek gerekiyor. Yani biz de e, Sosyal Diyanet Kurumu'nda iş olarak işe başladık. Bizim e, artı bir de Kürt kimimiz, Alevi kimimiz olması daha çok e, mobil maruz kalanlar için bir temel oluşturuyor. Ben bunu hani bizzat kendim yaşatmak için bunları söylemek zorunda kalıyorum. Belki hani birilerinin hoşuna gitmeyebilir ama biz bunları hani Kürt kimimizin, Alevi kimimize ya da en çok, ya sendikal altlarımızın bekçiliğini yaparak onları korumak adına mobil kemaruz kaldığını düşünüyorum. Yani bunu bir tane örnek e, vermek istiyorum. Birçok sürgünden sonra Bayrampaşa Defo'ya gitmiştim. E, i̇l Müdür Yardımcısı gelmişti, tanımıyordum kendisini. Bu AKP'nin son atamalarındaydı. Geçti baktığı da böyle çok e, çok Kötü, yetişici bir bakışı vardı. Ben de güveniyor sorun Bu gelen kim dedim. Dedi yeni gelen il müdür yardımcısı. Dedim niye o kadar kötü baktı bana. Dedim herhalde bu da gelmiş. Yeninde bir sürgün olay var. Diye düşünürken akşam saat beşe çeyrek kalan çağırdı ben müdür olasına. Dediler önüme bir yazı koydular. Baktım işte, şey işte Bapur İl müdürüne yazım çıkmış. Ben de bunu okudum. Tebellü etmedim. İtiraz ettim. Bileçe yazdım. Hani geleçelerimi açıkladım. İki üç gün sonra il müdür yardımcısı tekrardan geldi. Çağırdı beni. Dedi ben seni işte Şirşi Valko'nun müdürüne niye gitmedim dedi, dedim. Yani ben işim, benim sendikalaklarım var, kazanmış haklarım var ve birçok sürü günden sonra ben Bayrampaşa'ya lafı zaten sürgün geliyorum. Hani bitmiş derken bunun tekrar başlaması beni dedim, ürktü dedim, dedim. zaten, sıkıntı oldu falan. Dedim, keşke bana sorsaydınız hani ben e, Ali Sana şurada ihtiyacımız var, e, gel yani bunu kendi rızana git, bir süreğine çalış falan deseydiniz. Belki dedim, bunu genel olarak kabul ederdim dedim. Hayır dedi, ben müdürüm dedi git diyorsam gideceksin dedi. Ben de dedim ben de işçiyim dedim. Kabul etmiyorum. Gitmiyorum. Ne olacak dedim. Sen bilirsin dedi. Tam çıkarken arkamda işte dedi, bak işte sen dedi gazi mahallesinde otuyormuşsun dedim. Evet gazide otuyorum dedim. Yani buradaki yani düşün yani gazi mahallesi hani kültenin, işçilerin, emeğişçilerin potansiyel olarak ya da sosyal bilinci olan insanların altında olduğu bir yer olduğu için yani benim de gazi bir müdür, yeni gelen bir müdürün beni gazi mahallede oturmuş oturmamın araştırması bir defa kültürsüz hani art niyet ee, ve de ırçılığı denen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir müdür bir işçilerde oturduğu sormaz, araştırmaz. Ama bu araştırarak gelmiş. Ve sen gazi mahallesinde otursun. Evet dedim. Bir de dedi özelleşimlere de karşıyım. Evet dedim. Karşıyım dedim. Niye karşısın dedi. Dedim benim için yani özelleşimler benim için açlık, seferet ve ölümdür. Tabii ki karşı olacağım dedi. Ondan sonra o da başladı holdingleşmenin, işte özelleşmenin güzelliğini anlattı. Ama ne acı gerçekse holdingleşmenin, özelleşmenin mantığını e, ...çok iyi olduğunu yani özelleşmenin ne kadar fayda olduğunu anlatırken kendisi sosyal güvenlik müdürü olduğunu unutuyordu. Ben de dedim ki o zaman özelleşme bu kadar güzel sesin, niye dedim? Sosyal güvenlik müdürü yardımcısı olsun. <gülüyor> ne için? <Hiçbir gülüyor> Çok kızardı, bozardı. Tabii ben çıktım gittim. Ondan sonra e, imza fönlerim kalkma başladı İşlerine giremiyorsun. E, tut, <gülüyor> geliyorum, imza fönim yok. tutana tutuyorum işte memur arkadaşlar hani milletvekili anlatığı gibi siyasal anlamda, örgütlü anlamda bir duruşun olmadır. Aslında onlar kendi işlerin cephesinde gördükleri için ya da öyle baktıkları için senin o mağduriyetini ya da o baskıcı şeye karşı ortak bir şey gelişemiyorsun Yani bir tutarak bile imza fönlerinin şu tarihte kalktığını bir tane memura imza atamıyorum. Hani ben geldim iş imza fönüm yok. Yani bunu kanıtlamak kalmışım. Üç tane memur arıyorum, bulamıyorum. Yok, kimse imzalamıyor. Çünkü kimse mağdur olmak istemiyor Sügün olmak istemiyor. Ve bunu kanıtamıyorsun. Sinlerin bozuyor. Bir istiyorsun. Müdür hanım diyor ki, "İş i̇şte bizim personelimiz. Değil misin? sen işte e, sosyal işte Bal Kurak gönüllü gideceksin. Orada bir alacaksın." Ben diyorum ki, ben yazık tebliğ etmedim ki buna karşı itiraz ettim. için tebliğ etmedim. Bunu yazılı olarak size bildirdim. Yani ben gitmediğimi zaten belirttim. Ve yani bir hasta olma hakkım bile yok. Doktora gitme hakkım bile yok. Ve ben sıfır doktora gitmek için Balkur şişte gidiyorum, o yazı tebelli ediyorum, bir zekalı alıyorum, doktora gidiyorum, doktor bana bir ay tedavi uyguluyor. Psikiyatri tedavi uyguluyor. Yani ve ben 10 kilo zayıflıyorum. Yani sinirden, yani çünkü geliyorsun, gece yatamıyorsun, tel basıyor. Yani örgüsüz olduğu için, yalnız olduğu için, hani buna karşı kimseyle bir mücadele etmek için birisi olarak bakıyorsun, Hani bir sürü aklımda, içinde bir sürü şeyler geçiyor. Ve böylece devam ediyor. Yani oradan sonuçlanmıyor. Hani bu sadece kendi sayık olduğunun... İşte Gazim Halesi'nde oturuyorsun, şeyi üzerinde bunun olduğuna çalıştık. Ve bu sistematik bir şekilde devam etti. En son Cibali'de, işte tüm Türklerinden sonra Cibali'ye geldim. Cibali'de bizim kazanmış bazı artlarımız var sendikalı olarak. İşte dava açıyorsun, Manus'un tazmatı diye bir dava açtık. Hüseyin arkadaşlarla milite açmıştık. Ve bunu kazandığını gördüğün işi veren bu defa senin hakkını elinde almak için seni başka okumlara gönderiyor. Ve sen de yani bilinçli bir işçi olarak... Ya bu sendikanın şu maddesine göre bir de iş temsilcisin. Kabul etmiyorsun. Yani bunun gözden geçirilmesi, iptal edilmesi, iptal edemiyorsa hani yazılı olarak tarafıma bildirmesi diye itiraz ediyorsun. Onu zaten cevap vermiyorlar ve senin çalıştığın işten iş veriyorlar. Yani odaya geliyorsun, masanda iş yok, iş verilmiyor. Sen bizim personelimiz değilsin, gideceksin buradan. Ben de dün ben buranın yasal çalışanıyım. Yani şu sendikatlarımda da gitme hakkım yoktur. Yani itiraz etme hakkım var. Kullandım, burada çalışıyorum. Siz bana iş vermek zorundasınız, Vermiyoruz. Ve ben çalışma bakan... Gireç yazdım yani teftiş istedim yani işimde ve bu arada Adi tıp, tıp Kurumu'na da başvuruda bulmuştum ve bunlar Adi Tıp Kurumu'na başvurum süre içerisinde başıma geliyor Cebali'de. Ondan sonra iki ay sonra iş teftiş müfettişi geldi. İşimde teftiş yaptı iki gün boyunca. Sonra rapor verdi bir ay sonra ve bunun mobbing olduğunu hani orada müdürlerin de şefimle işte sormalar aldı, da açtı. Ve bunun mobbing olduğunu kanıtladı. Bu süre içerisinde ben Gaziosmanpaşa Sosyal Güven kuruma gitmedim diye tek taraflı olarak iş hakkım feshedildi. Ve ben bunu adı itip kurum, raporum daha devam ederken, yani daha çıkmarken, ben iş hakkım feshediliyorum. Yani Çalışma Bakanı fetişi geldi, raporunu verdi ve ben baskılarım, iş hakkım feshediliyorum. Ondan sonra yani düşünemiyor musunuz? Böyle hani kural tanınmaz, sistematik bir şekilde adam yani sendikamış, yasal Hiçbir şey tanımadan pervasızca ben duyuyor. Sen benim birimi yapacaksın. Yani benim söylediğim yere gideceksin. Anlayışı. Yani bu da kendi ırçı zinyetini adaylar yapıyor. Yani çünkü ben alevim kürtün. Belli bir yaşam felsefem var. Yani iş yerinde belli bir şeyim var. Hani insanlar rahat konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz aramızda. Bizim kimimiz belli, neptiz. Ve iş adam fesihliyor. Ben Ankara'da sizin konuda ikaz ediyorum. İkaz sonucu ben sirkeci gönderiliyorum. Daha Ankara gitmeden iş yerime giremiyorum yani onların talimatıyla işe işe sokmayın işte işe geliyorum polis çağıracağız seni işten yani sen artık iş hakkın olmuş sen bizim çalışanımız değilsin yani bunlara hani düşün yani irade olmak lazım çok salam durmak lazım çünkü her an hata yapabilirsin o psikolojik ağırlıktan gidip birisini duyabilirsin ve onların önüne müthiş bir koz vermiş olabilirsin yani iyi tutmak lazım çünkü adam seni şiddete teşvik ediyor yani seni yasal haklarını sendikalıklarını elinden keyfi bir şekilde alıyor seni şiddete teş yönlendiriyor. Yani bu adam işte Yasin bir tane dövüşsün, bir tane amyu dövüşsün ve biz de bunu hani, e, bilinçli olduğunuz için bunların bize zarar verdiğini ve biz arkadaşlarımızla özellikle Hüseyin Özer arkadaşlarla birlikte bunun hani yanlış bir şey olduğunu bizim ancak ortak bir şekilde bujede yaparak bunlara karşı yasal zeminde durarak Haklarımızı koruma hakkımız olduğunu söylediler. Ve beni birçok yanlışta da arkadaşlarım engellemeye çalıştı. Ve biz mücadelemizi bu şekilde geliştirdik. Meclise de gittik. Hatta milletvekillerine dosyalar verdik. Ertuğrul Kürçer'e verdik. Sırı sıra önderlere verdik. işte Rıza Tümer'e bina toprağı verdik. Bu iş güveni yasasında bizim hani moment'e maruz kalan işçilerin dönüşü, hani kazanmış davaların işverenin keyfiyeti olmasın. Hani böyle mümkünse böyle yasal düzenlemeler yapılmasını söyledik işkence yasası bu arada meslete konuşuluyordu ve biz onlara işte şikayet dosyalarını götürdük bunların işte eğitim senden Bursa'dan olan baskıcı işte bu Ramazan yıldızın dosyalarını götür ne kadar yanlış yaptıklarını Hani bunun yasal bir düzenlemesi aynı zamanda bizim işlerini tabii bu isteme alıyordu derken işte işe döndük şu an gaziosmanpaçalı çalışıyorum yani fazla <gülüyor> uzatmak istemiyorum çünkü çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz yani ben çok ifrandım bu konuda çok acılar yaşadım. Beni tekrar ayakta tutan gerçekten iş arkadaşlar arkadaşlarım oldu. Bu kampanyada ona dayanarak günü bir şekilde yapıyorum. Yani eğer bundan hani biraz katkımız olursa mükteze. Yani. Teşekkür ederiz. teşekkürler veriyoruz. Merhabalar. ben de buradan bir aktivist sıfatıyla hem de aslında bir manur sıfatıyla bulunuyorum. mobbing aslında bir ayrımcılıktır. Yani Çalış, çalış, iş yerinde çalışan diğer insanlara nasıl farklı tavır e, sergileniyor ve bu tabii ki aleni bir şekilde yapılıyor ve bunu her gün e, ya da işte belli aralıklarla sürekli uğradığınızı düşündüğünüzde zaten bu koşullar altında hani hasta olmamak mümkün değil yani e, çok basit anlamda, işte belirli bir sistematik içinde e, bir ayrımcılığa uğradığınızı düşündüğünüzde zaten bunu mobbinge uğramamış arkadaşlarınızı tahmin edebilir ne kadar e, insanların hayatını cehenneme çeviren bir sorun, bir sıkıntı olduğunu ve e, dolayısıyla e, aslında mobbingin bu ayrımcılık boyutunu biraz daha altını kalın çizmek gerekiyor bence. Çünkü sanki bu hani basit teknik bir hastalıkmış. Yöneticiler zaman zaman kazayla da olsa bunu yapabilirmiş. Zaten işte çeşitli performans vesaire gibi yönetmelikler var. Dolayısıyla hani çalışanları zaten birbiriyle yarıştırmaya e, itmeye çalışan bir sistem var. İşte iş tanımları in giderek inanılmaz şekilde belirsizleşiyor. Artık çalışanlardan her şeyi zaman açısından destek bir şekilde ve yani mümkün olduğunca çok yeni şeyleri de öğrenerek yapması bekleniyor Dolayısıyla bütün bu belirsizlikler içinde yani zaten sürekli mobilingi oluyorsunuz bir şekilde iş yaşamında oldukça yaygın bir sorun ve mobbing her yerde. Bir önceki toplantıda da konuştuk. Hani esas tehlikeli patron solucu patronlardır diye. Çünkü solucu oldukları için soluculuğu da bilirler ve size bu tür şeyleri daha sistematik uygularlar. Benim de mobbing e uğradığım yer bir tane işte demokrat geçilen, Türkiye'de birçok demokrasi alanında da, çevre alanında da projeleri desteklenen bir tane Alman Vakfı'ydı örneğin. Ve haklarımı talep ettiğim için, izin haklarımı talep ettiğim için, işte hafta sonu fazla çalışmadan kaynaklanan, önce bunlar verilmedi. İzin, olmadı aslında önce zaten bize çok fazla izin verildi Türkiye'de e, olmayan hakların bize tanınıyor oldu vesaire söylendi müdürüm tarafından ben dedim yani fazla hakları fazla izinleri istemiyorum fazla veriyorsanız alın ben kanunda ne varsa onu istiyorum yani çok basit, net ee, yani bana da böyle incelik yapıyormuş gibi yani haklarım sunulmasın sonuç itibariyle. Ee, bundan dolayı bir işte mobbing süreci başladı, işte dış dama, delikodu, e, fark, tamam sen öyle mi diyorsun o zaman biz burayı şirket gibi çalıştıralım bu STK'yı deyip üzerimde müthiş bir basınç oluşturulmaya başlandı ve bana işverenim açıkça yazılı olarak şeyi beyan etti. Sana bu iş yerinde çalışan diğer herkesten farklı kurallar uygulayacağım. Açıkça e-mail yoluyla bana bu beyan edildi. Dolayısıyla ve bu başladı tabii ki. Yani bu tavrın kendisi zaten büyük bayramcılık. Ama bu şekilde iş hayatında da devam etti ve zaten moving'i e uğramış insanlar bunu bilir. Yani en kötü olanı hani iş arkadaşlarınızın da hani belli sebeplerle Onları hep tabii ki anlarsınız. Çünkü insanların iş korkusu var vesaire. Özel sektörde özellikle bu çok daha yaygın. Ee, i̇nsanların çeşitli tedirginlikleri var. Dolayısıyla kendileri e, bu mücadeleyi vermezler, veremezler. Ve size sürekli, hani, hani size farklı şey söyleyip patrona farklı konuşmak, hani ortalık yerde sizle konuşmamak, o, o yalıtılmışlık ortamında hani bir şekilde aslında mobbingin parçası olurlar çalışanlarda ama bir şekilde de sizle dayanışmak e, yolunu seçmezler. Dolayısıyla böylesi bir e, ortam e, geldi ve ben de en sonunda bir noktadan sonra bak, e, baktım ki yani. Ya, yani bunu 6 ay falan bekleyeceğim, raporlar alacağım, yani ay zaten beklesem hasta olurum. yani hasta olmama değer mi diye düşündüm, değmeyeceğini karar verdim ve iş aktimi kendim haklı olarak feshedip e, bundan dolayı e, şimdi bir maddi tazminat davası açtım ve o davada e, yürüyor. Ama tabii ki çalışanlar üzerindeki baskı orada da devam ediyor. Yani e, değişen, iş koşullarında değişen bir şey var diye baktığınız zaman, iş koşullarında değişen çok fazla bir şey yok. E, Burada bir e, ayrım noktasını daha belki altını çizmek lazım. Yani aslında mobbing e, sembolik bir hareket. Yani belli bir çalışanı bir iş yerinde yapılıyor ve aslında bir mesaj içeriyor bu. Diğer çalışanlara dönük bir mesaj. Sen de haklarını talep edersen işte benim çalıştığım iş yerinde mesela haftusun izinleri verilmiyordu. Şimdi bana dolayısıyla bu yapıldı. Ben bana bu taleplerin taleplerimin bir kısmı verilmek zorunda kalındı ama bana öyle bir mobbingle beraber verildi ki bu Dolayısıyla diğer çalışanlara burada bir mesaj verildi. Sen de hakkını talep edersen işte geleceğin yer burasıdır. Dolayısıyla bu nedenle işte iş yerlerindeki bizim mücadeleyi örmeye çalışmamız, iş yerinde esas olarak danışmayı örmeye çalışmamız çok önemli. Çünkü iş yerinde zaten bu danışmayı çalışanlar arasında sağlamayı beceremezsek kaybediyoruz. Yani ondan sonra çok fazla yapacak bir şey kalmıyor. Ee, tabii burada yani çeşitli yani mobbingin mekanizmalarına bakmak lazım ki mücadeleyi de onun üzerinden şekillendirebilelim. Yani burada en önemli gördüğüm kadarıyla mobbinge uğrayan insanlarda bir kere bilinçli çalışan olmak her zaman bir mobbing sebebi. Eğer bilinçli bir çalışansanız, hakkınız, hukukunuzu biliyorsanız, işverenle belli sınırlar içerisinde hareket ediyorsanız zaten e, bir kere işveren açısından hep tehdit unsurusunuz, onun otoritesini bozduğunuz düşünülüyor ve her an e, mobbinge uğrayabilirsiniz ki genellikle de insanlar bu şekilde uğruyor. Onun dışında işte hak talep etmek. Yani belli bir şeyleri talep etmek, <gülüyor> eylemlere katılmak. Biz bu toplantının hazırlığı sırasında 12 tane büyük çay iş yerini ziyaretlerde bulunduk. İşte öğlen yemeklerinde, sabah işe giriş saatlerinde vesaire. Eee bu toplantının el ilanlarını dağıttık. Orada gördüğümüz e, işte çat, iş yeri temsilcileri vesaire paylaştığımız şeyler vardı. Zaten şunu görüyoruz yani hastanelerde, ersis kestiyseniz Zaten sistematik bir bobing altındasınız. Herhangi bir şekilde yönetici olmak hakkınız yok. Mümkün değil bu. Ve genellikle en kötü işleri, en kötü işler size veriliyor. İşte diğer çalışanlara göre daha fazla çalışmak zorundasınız. Herhangi bir eyleme katıldığınızda hemen soruşturmalar vesaire. Dolayısıyla sendikal kimlik çok kurumsal anlamda, özellikle kamu sektöründe mobbing uğramanızın bir sebebi. Bunu yanında ulusal kimlik, cinsel kimlik vesaire birçok kimliğinizden ötürü bu saldırıya uğruyorsunuz. Dolayısıyla aynı zamanda kimliklere dönük bir saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Ve de burada Sebahat söyledi Tam ben de tabii ki katılıyorum yani buradaki sorun kişilerin bir kere mobbing uğradığını fark etmemesi yani bunu normal günlük doğru bir yani sıradan bir şey gibi algılaması yani yöneticinin kendisi de genellikle mobbing yaptığının farkında değil çalışanı kendisi de farkında değil çünkü mobbing diye kavramlaştırdığımız şey aslında bir tutam tavırdan tutumdan oluşuyor işte ilk konuşmacımız bunları ifade etti. Yani bunların bilincinde ayrımında olmak hani neyin mobbing olduğunu hani burada tabii ki bir sistematik olması meselesi de var ama hani bu ayrımcılığın aslında bir kriter olduğunu ve bu tutumlara karşı birebir mücadele etmek gerektiğini e, bence farkında olmamız lazım. Dolayısıyla bu bilinci farkındalığı geliştirmek bir unsur belki burada hani bir psikolojik kişilerin psikolojik şeyi de tavrı da burada etkili. Hani herkesin mobbinge uğradığında tabii ki bunu reddediyor. Kişi, kişi psikolojisi de böyledir. Hiç kimse baştan buna uğradığını kabul etmez. Önce reddedersiniz vesaire ondan sonra ne oluyor falan filan derken bir şekilde bunları, bu yaşadıklarınızın mobbing olduğunu fark edersiniz. E, sembolik bir saldırı olduğunu söyledim. Buradaki özel sektörde de aslında bu tabii ki çok yaygın. Ama özellikle işsizlik, yani neoliberal saldırıların baskısı altında zaten insanların soğuk almaya neredeyse şeyi kalmamış, mecali kalmamış. Dolayısıyla burada e, mobbing vakaları biraz da bu sebeplerle ortaya çıkmıyor. Bu performans kriterleri vesaire zaten çalışanı çalışana yaptığı mobbingi geliştirmek... İşverenler açısından en mükemmel durum, en mükemmel tablo dolayısıyla hep bu yapılmaya çalışılıyor. Bunun içinde işte iş süreçlerinin belirsizleştirilmesi, iş tanımlarının belirsizleştirilmesi, onun yanında performans kriterlerinin getirilmesi çok işverenler açısından uygulanan mekanizmalar. Bunları birebir karşı mücadele etmek lazım tabii ki. E, i̇ş yerindeki dayanışmanın mobbing'e karşı mücadelede çok önemli olduğunu söyledim. Yasal düzenlemeler çok önemli. Bunları talep etmeliyiz. Mobbing konusunda e, bir engelleyici bir şey yok. Yapanın yanına kar kalıyor. Yani, dolayısıyla yöneticiler sınıfı açısından baktığımızda mobbing yapmaya salaktır zaten. Böylesi bir tablo çıkıyor karşınıza. Çünkü zaten bir engel yok bunun önünde. Yani yasaklanmamış. Dolayısıyla bunun yasaklanması gerekiyor. E, bu konuda... E, yani milletvekilimizle <gülüyor> aramızdayken bu konuda daha çok çalışmamız gerektiğini hem toplumda bu konuda bir talep yaratmak için, işçiler arasında bir talep yaratmak için hem de bu bir, e, mecliste de bu düzenlemeleri yapmak için çalışmamız gerektiğini söylemek isterim. Bunun yanında e, ağlar kurmamız çok önemli. Yani Moveni Son kampanyası bize bunun fırsatını veriyor. Ben burada birçok arkadaşla tanıştım. İşte benzer aslında süreçlerden geçmişiz. Aslında çalışanların çalışanları kendi yaşadıklarını aktarması ve e, çözüm önerilerini göstermesi bence çözümünü de e, oluşturacak olan hattın kendisi. Dolayısıyla bu dayanışmanı güçlendirmek, geliştirmek, Mobbingçileri teşhir etmek oldukça önemli. Şimdi biz bir web sitemizi de açtık. Yani düşünüyoruz neler yapabiliriz. Ayın mobbingçisini mi seçelim? Vutu şeker mi yapalım? Mobbing vakalarını şey yapalım, haberleştirelim ya da orada görünür hale getirelim. Dolayısıyla biraz caydırıcı bir unsur olmaya ihtiyaç var. Bu yapanın yanına kar kalması meselesini bu oyunu buradan bozmak gerekiyor diye düşünüyorum. Mücadele edersek kazanırız, mücadele etmezsek zaten kaybediyoruz. Dünyaya son iki yılda baktığımızda... Her hemen hemen dünyanın her yerinde mücadele edenlerin kazandığını gördük. Bunu burada Türkiye'de biz de yapabiliriz. Teşekkürler. Herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi salona söz veriyorum. 80-90 arası Garanti Bankası'nda çalıştım. Çalıştığımda farklarım çok yüksek değildi. Ve işte aldığım ücret tatmin ettiği için çok fazla mobil yaşadığımı anlamadım. Daha sonra çıktığım işlerde işsiz kaldığım dönemde işsizlik ve parasızlık korkusu yaşadığım için sanıyorum diğer yerlere daha fazla maruz kaldım. Çünkü korkularımla yaşamaya başladım. Ve Kent Bank'ta ee, gerçek anlamda mobbing, mobbingin ne olduğunu anladım. Tabii ki o zaman mobbing diye bir şey yoktu. Yine de ben kendimi çok suçladım. <gülüyor> Hatta iş yaptığımı düşündüm. Ee, garanti Bankası'ndan gelen kişiler tarafından, işi öğrenen kişi tarafından ben Garanti halde çok fazla eleştirildim. Ve, e, bu nedenle çalışmaktan vazgeçtim. Özellikle garanti, bankacı olmaktan vazgeçtim. Son dönemde artık kendim olarak görmekten vazgeçtim ve daha az bu tarz şeylere rastladım ama son dönemde, de, son gece iki işte maalesef cinsel tacizle bu sefer karşılaştım. Üstelik ilk cinsel tacize uğradığım yerde psikolog muydu. Daha önce psikolojik destek aldığım kişiler sekreter olan klini aldılar, iki tane psikologtu. Görme özümlü ona. Her gün geldiği, İstanbul'a geldiği zamanlarda e, gardana getiriyordum, getiriyordum. O dönemde sanıyorum e, konuşmalar sırasında, bilmiyorum yani ya da kokola güldüğüm için mi, benden ha, elektrik anlı ve beni e, resmen tacize topladı. Ben de ilk defa uzun süreli bir işe başladığım için bir süre mücadele ettim cinsel tacizle ve sonrasında yapamadığım için ayrıldım. 6 ay sonra tekrar işe çağırdı. Gitmedim. Şimdiki çalışan kişi e, evli ve üç çocuklu ve maalesef diğer psikologla e, cesaret için giriyor. Ve geçen Kasım ayında ben 3'de işte, ayrıldıktan sonra kendi kapandım tabii ki. Herkes öyle olduğunu düşündüm. Ki e, kişisel gelişimine ilgili halde yine de bir yerde tıkanıyorum ve yine kurban ediyorum ve atamıyorum onu. Ee, Kasım ayında daha önce işte e, bir dernek, ismini vermeyeceğim, çünkü e, derneğin adı şey yapması, kötü olmasın, bir derneğe görüşmüştüm çünkü çalışanlarını dışarıda görmüştüm, ne yapabilirim diye sormuştum. Bir yıl sonra çağırıldım ve bayramda çağırdım gittim koşa koşa. Ee, müdürü bana para da vereceğini söyledi. Para da, yani tabii ki benim için önemli ama yaparım dedim. Ee, ikinci iş günü adam odasında... Ee, bana 50 lirayı şurama daha söze <gülüyor> yapıştır gibi yapıştırdı ve resmen bana tacizle bulundu. Ee, ben sabah gitmedim, ee, çağırdım tekrar, işte konuştuk falan. Ee, i̇şin şey bir hafta çalıştım orada çıktım. Sonra geldi tekrar çağırmaya başladı. Hatta iş arkadaşının orada çalışan desini işte tekrar yardıma gelir misin diye çağırdı. Dün aynı şeyi yaşadım. Ee, çağırdı beni. Ben ee, Yardıma gitmek için geldim. İşte yoğundu, 9 Saat 6'da gelir misin dedi. Gittiğimde tek başınaydı adam. Yine aynı şekilde bu sefer dedi ki senin paraya ihtiyacın vardır. Yine evliliğe yapıştırmaya çalıştım. Elimi tuttum. Bence de yarın 10'da gidiyorum. Bir de bir daha çağırdığımda karşıda otel var. Otele fotoğrafçı koydum. Ama vermek olduğu için galiba polis girmiyor. Bir şeyler oluyormuş. Şikayet etmiyorum kimseye ama... Sanki onlarda kalıyor ve daha fazla şimdi gibi kalıyor. Ee, i̇şten, iş yapmaktan nefret ediyorum ama iş yapmasam da para yok. Ve evde de e, işsiz olduğum, parasız olduğum için Allah'ım tarafından aynı mobilikleri yaşıyorum. Ee, bir şey daha var. Ee, mahallede de, e, yine bilmiyorum cinsellikle ilgili şey var. Ben e, kedilerle ilgili askerimizin yanındaki şeyi gidiyorum. Kedilere yardım etmek istiyorum falan. Orada alt, arkadaşımla abileri falan var. E, onlarla komşular görmüş ve diyor, sen kendini parayla satıyorsun. Bir komşular diyor ki hiçbir şey yok. Beş kuruş param yok ve ben gülüm. Yani niye yaşıyorum? Bunu bilmiyorum. <gülüyor> ve 97 yılından bir çok psikologla görüştüm. Birçok şey yaşadım. ...kendimde geliştirmek istiyorum, işte şey yapmaya çalışıyorum, yine de olmuyor, olmuyor, olmuyor, olmuyor, biliyorum. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. Bu sadece örkenden, bu ağlamalar hiçbir şekilde aj ajitasyon değil. Bunu anlattığım çünkü bilmiyorum, özür dilemek istemiyorum ama bunları anlattığım için... Biz teşekkür ederiz. Hüseyin'e vereceğim sözü. Buyurun. Ya aslında yani hepimizin hikayesi ortak birbirine benziyor. Ee, sadece yaşadığımız e, olaylar biraz birbirinden farklılık gösteriyor ama e, aslında burada olanlar bir şanslı. Çünkü ne yaşadığının artık farkına varmaya başladı ve farkındalık Oluştuğu zaman aslında sorunların çözümü de tam da orada başlıyor. Ee, şöyle söyleyeyim, ben mobbing'e 2005 yılında uğramaya başladım ve 2010 yılına kadar bunun farkına bile varmadım. Benim birebir yakınımda e, iş arkadaşlarım, çevremden bile şey geldi, iyi de demek ki sen, sen sende de bir şey var. Yani niye bir tek sana yapılıyor? Veya iş arkadaşlarım iyi de sen de her şeye itiraz etme, bak kimse itiraz etmiyor. Yani her şeyi itiraz edersen yani bunları yaparlar vesaire şeklinde bir sürü şeylerle karşılaştım. Ve ta 2010 yılında mobilce uğradığımın farkına varıp ondan sonra harekete geçtim ve Adli Tıp'a ilk başvurum hani ne yapabilirim şeklinde bir internet üzerinde araştırırken Adli Tıp'la karşılaştım Çapa'da kurulmuş. Ve onun üzerinde işte Çapa'da tanıdığım arkadaşlarım falan da vardı onlarla konuştum. Ondan sonra gidip randevu aldım ve ilk rapor için oraya başvurdum. Ve hala devam ediyor. Ben hani adli tıptan rapor aldım. Gittim iş mahkemesinde dava açtım. Davam devam ediyor. son duruşmada gerçekten benim lehime çok güzel şeyler oldu ve yani kurumu savunan avukat da hani hep benim lehime şeyler söyledi. Hadi ya böyle şeyler de olmuş. Çok şaşırdım vesaire şeklinde şey söylemlerde bulunup bir de bunlar mahkemet tarafa geçince tekrar hakkında hemen soruşturma açılmıştı ve o soruşturmada bana yazılan yazı da aynen şöyleydi. İşte mobbinge uğradığını iddia etmektedir, bu konularda mağdur olduğunu iddia etmektedir. Bu konuların görüşülmek üzere toplanması diye iş yeri kurulunun ve iş yeri kurulu toplanınca da e, oy çokluğuyla aynen şöyle bir karar aldı. İş Kanunu 25. maddesine istinaden yani işverenler hakkında e, dışarıda olumsuz ve onları küçük düşürücü propaganda yapmaktan e, haklı bir gerekçeye dayanarak iş hakkında feysi görüşmek üzere Temus'un 27'sini ertelendi. Şimdi şöyle bir şey yani aslında birçok vakada bildiğim kadarıyla çalışanları kendisi işten ayrılıyor. Ama biz direndik. Gerçekten mücadele etmeye çalıştık. Biz ayrılmayınca şimdi bizi bir şekilde kendileri göndermeye çalışıyorlar ve yani buna karşı mücadele etmek farkındalığını yaratabilirsek birçok şeyi değiştirme şansımız var. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. İkincisi de şu, hiç kimse kendisini yalnız olarak görmemeli bence. Şu anda işte bir araya gelmiş onlarca insan var burada. Bunun ötesinde gerçekten çok ciddi anlamda bir ilgi var. Çünkü birçok kişi kendisine de ve başkasına da itiraf etmekten çekiniyor ama biz hani yaklaşık olarak iki ay oldu bu kampanyayı başlatalım. Ve bu iki ay içerisinde birebir görüştüğümüz veya imza aldığımız veya bildiri dağıttığımız herkesi ee, bir şekilde mobilge uğradığını veya mobilge maruz kaldığını bize anlatıyorlardı ve e, bunun çok yoğun olduğunu görüyoruz. Onun için bir araya gelerek bence bundan sonraki neler yapabilirizi daha çok tartışırsak birincisi bu. ikincisi de şu. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Mobilge uğradığını nasıl kanıtlanıyor? Ee, adli tıpa gitmeden önce mobilge uğradığınızı siz Birkaç yerde kanıtlı ispatlamanız gerekiyor. Maalesef bu ülkedeki sistem ve çarp böyle dönüyor. Adli tıpa gitmeden önce, önce adli tıp var. Bunu ispat etmeniz gerekiyor. Yaşadığınız psikolojik sorun varsa bunu mobbing mi yoksa sizin kendi özel yaşamınızdan dolayı mı? Bunun ayrımını orada iyi göstermeniz gerekiyor. Bunu belgelemedirmeniz gerekiyor. Adli tıptan sizi e, psikiyatriye sevk ederse oraya aynı şekilde ispatlamanız gerekiyor. Sonra eğer e, sosyal bilimciye sevk ederse oraya ispatlamanız gerekiyor. Sonra bunu e, adli tıptan rapor aldıktan sonra yetmiyor. Dava açarsanız gidip e, dava açtığınız mahkemeye ispatlamanız gerekiyor. Yani bir, bir dizi ispat şeyiyle uğraşmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunun için yaşadığınız fiili baskıları ve şeyleri fiilen yanınızda bulunan iş arkadaşlarınızla veya o anda orada olan başkalarıyla Mutlaka her yaşadığınız sırada tutanak altına almaya çalışın. Bence bu çok önemli. Önümüzdeki süreçte ve sadece sizin için değil çevrenizdeki bütün insanların da bunu yapmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü mobbinge uğradığını ispatlamak gerekiyor. Ama bence biz esas hedefimiz şu olmalı. Biz hepimiz mağdur olmuşuz. Ama bundan sonra insanların mobbinge maruz kalmamaları için koruyucu önlemler ve yasal düzenlemelerin yapılmasını en çok talep etmeliyiz. Mobbinge uğrayanların bir şekilde hani uğradıkları şeyleri bir şekilde giderecek olan da aslında bundan sonra mobbingi yapanların mobbing yapmasını zorlaşması ve bundan sonra bu yapanların da yanına kalmayacağına göstermemiz de olacaktır diyorum. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Bahat beşte çıkmak durumunda. Ben ona bir son söz verip hemen salona söz vereceğim. Evet. Maalesef, akşam bükmedi. Şimdi bir görüşmem var. Arkasından da e, keski tutuklarla, Değerliş Meclimi var e, şeyde, Kadıköy'de. Arkasından da Ankara'ya gideceğim Bu <gülüyor> üçüncü yer bu paketi görüşülüyor. Siz bugün gündeme geldik de. Işte. Sonra da 2 Temmuz'da da e, Silivri'de mahkemede olacağız. O yüzden e, zaman yazık ki bize cömert değil. E, o yüzden söz aldım. Ya ben çok uzatmayacağım. Buradaki arkadaşlar e, kendi tanıklıklarını da anlatıyorlar. E, burada önemli olan bir şey bir farkındalık yaratmak. Ve yaşadıklarımızın ee, gerçekten mobik olup e, olmadığını ifade etmek. Tabi arkadaşlarımız ifade etti. Çok uzun bir yol yani. Bir zaten alt ay mobilya maruz kalacaksın. Bir de bunu kanıtlayacaksın. Şey yapacaksın Bir ömürden ömür gidiyor. Zaten o zaman kadar e, ölmez sağ, sağ kalırsak <gülüyor> diye. Yani e, fiziki olarak söylemiyorum. Psikolojik olarak. E, bu mücadeleyi devam edeceğiz. O yüzden şöyle bir şey yapmak gerekiyor ki bu kampanya o açıdan bence önemli bir bunun farkında yaratıp patronlara bu konuda bir baskı uygulamak yani bunları uygulamaması konusunda bir şey yapmak önemli önemli ikinci bir mesele bence önemli olan hani mobil ile mücadele meselesinde dayanışma önemli yani biz mesela özellikle sol ve sosyalistler sınıf mücadelesinden çok bahsediyoruz Diğerde söyledim, bir yandan diyorsun yaşasın sınıf dayanışması, gidiyorsun bir yere, yani e, bir grup işçi yanında da sınıf diye ifade ettiği slogan atan parti temsilcileri falan, yani politik olarak henüz işçi sınıfının kendisini çok örgütlediği, gerçekten mücadele ettiği zayıf yani. Biz o yüzden de sınıf meselesine bakarken işçi sınıfının kendi sorunlarına sahip çıkıp kendi yandaki işçisine sahip çıkıp bir gün sıranın kendisine geleceğini düşünerek mücadele etmesi meselesini örmek durumundayız. Yani sadece farkında olmak gelmiyor. Çünkü bu çok ciddi bir sorun yani. İşte en son Türk Hava Yolları'ndaki işçiler 305 işçi işten çıkartıldı. Eğer diğer işçiler şöyle deseydi biz uçmuyoruz arkadaşlarımız işler alınana kadar. Bugüne kadar bu sorun çözülecek. Yani biz gerçek çalışma bakanıyla görüştük. Türk Hava Yolları'yla diyalog geliştiriyorum falan dedi. Ya da hey tekstil işçileri. İşte Aynura Hanım'ı çağıracağım falan dedi. Çünkü sadece sokakta muhalefet etmek yetmiyor. Bakanlıkla da biz bazen görüşmeler yapıyoruz ama diğer işçiler işine devam ettiği için. Çünkü mesele patronlar için şu, işi devam ediyor mu etmiyor mu? Üretime katılıyor mu, katılmıyor mu? Onu sağladıktan sonra işçi... Yani Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş, Ayşe gitmiş, Fatma gelmiş. Çok önemli değil onlar için. O yüzden önemli olan işçilerin dayanışma şeyini geliştirebilmek. Bunun içinde yani bu mobil çalışmasını yürütürken de tek tek vakalar evet önemli yani bunun için ortak mücadele edelim ama bir de e, iş yerlerinde, atölyede, neyse e, hastanede, e, okulda bu bilinci gelişlerinin dayanışma şeyini yani şunu e, tek başına kurtuluş yok gerçekten. Yani sen tek başına bu şeyi yapamazsın ya hep beraber ya hiçbirimiz yaklaşımında yeni politik bir mücadele zemini yaratmak gerekiyor yoksa şöyle bir şey olacak biz yaşadıklarımızı tek tek anlatacağız bireysel olarak mücadele verenler bazıları kazanmış olacak bazıları kaybetmiş olacak bazıları zaten pes edecek yoldayken ki çoğu pes ediyor yani o kadar güçlü değil insanlar o kadar çok zorunlarımız var ki dolayısıyla bunun tek şeyi örgütlü mücadeleyi yükseltmek. Biz ne yapabiliriz? Hani milletvekulumuz burada diye ifade etti. Biz de bunun e, her bir sokaktayız. Biraz da bunun için sokak çıkıp hani sesimizi yükseltebiliriz. Parlamentoda yasa teklifini birlikte hazırlayabiliriz. Yani bu konuda arkadaşlar burada hani özellikle hani iş güvenli istahalı konusunda ya da daha başka bir şeyle bunu birlikte yapabiliriz yani. Hani çünkü bu hukuki süreci sizler daha iyi biliyorsunuz. Ee, mesela diyelim ki bu kadar önemli meslek hastalıkları meselesinde de çok ciddi sorunlar. var. Mesela e, kontuk kurulama işçileri ölüyor teklif hasta olduğunu katlamak zorunda. Ya. Yani bu bir meslek hastalığı Bilmiyor ki silikozis hastalığı bu işlerde yapan şeylerdir. Şimdi bunu da böyle bir hani yok adli tıpa git olmadı, psikoloğa git olmadı, şuna git olmadı çünkü aynı şey diğer şeyler içinde bu hani, bürokratik yöntemi kısaltacak gerçekten zamanında müdahale edecek bir Şeyi birlikte çalışabiliriz. Yani şu arkadaşlarla. Bunda sözünü vereyim. Başka yapacak bir şey de şimdilik yok gibi görünüyor. Ben tekrardan arkadaşlarla sevgilerimi iletiyorum. Mücadeleye devam. <gülüyor> Şimdi bir önceki toplantı size, size vereceğim. Şuradan başlayalım, sonra size soracağız. Merhaba. Merhaba. Ben Cemre. Öncelikle Cüneyt Bey size küçük bir sorum olacak. Bu kuki sürece girmek için anladığım kadarıyla bir rapora ihtiyaç var. Ancak 6 aylık süreçte şimdi. psikolojinizi bozmayı becerememişlerse bir rapor alım üzerimiz. Başka bir sorun var. Ee, arkadaşlar bütün sorularınızı toplatacağım ve tamam. en son vereceğim. Diye. Bir de bir yorumum var. Nasıl mücadele ederiz? Ee, şimdi özellikle büyük firmalar için. Firma için çok bir şey diyemeyeceğim. İtibar yönetimine çok önem veriyorlar. Ee, ee, geleneksel medyada bunu nasıl yapıyorlar? İşte bütün muhabirlerle, e, editörlerle ilişkileri iyi geliştirerek kendileri aklında kötü bir haber çıkmasını engelliyorlar. Ee, geriye bir tek savaş alanı sosyal medya koyuyor Sosyal medyada da e, bunu engellemek için inanılmaz para döküyorlar açıkçası. Ben internet etrafında çalıştığım için çok da iyi takip ediyorum bunu. Sırt sosyal medyada aklında kötü bir şey çıkmasın diye. Örneğin işte mobbing, bu iş yerine mobbing var şeklinde bir haber çıkmasın diye e, yazılımlar kullanıyorlar. E, yani bir firmaya bir tweet atsanız takip ediliyor, raporlanıyor. Hatta büyük firmalar Amerika'daki merkezlerine kadar bunu raporluyorlar. E, şimdi tek savaş alanımız sosyal medya kalıyor o yüzden bize. E, bu anlamda da bunu geliştirebiliriz bence. Yani mesela şu an burada kaç kişi var? Herkes açık üretilikle yaşadıklarını paylaşıyor ama <gülüyor> buraya gelemeyen ya da e, burada olup da daha yaşadıklarını paylaşamayan ama anonim kalarak sosyal medya üzerinden e, şikayette oluştu, şikayet oluşturulabilecek e, insanlar var. Bu ortamı oluşturmak gerekiyor sanırım. Bu bir... Hani, bilmiyorum, bir yazılım da olabilir, bir web sitesi de olabilir. E, sonra, sosyal medya kampanyaları yaratmamız gerekiyor. Yani bazı, bazı şirketleri, bazı hani tabii hukuki boyutunda göz bulunmak lazım. Tek savaştan oraya sosyal medya koduyla. Bunu değerlendirebiliriz. Teşekkür ederim. Şu arkadaşım. Ersin Altbuz ben. Ulaşım İş Kodu'nun bölgütlü Birleşikleşme Sanışanları Sendikası İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda Bes İstanbul Şube'ye değerli muktaşmanıyım. Şimdi burada aslında e, molu gibi tek bir davranış yok. Birden farklı bir davranışı sistematik bir şekilde uygulanması var. Aslında her bir davranış, kendi başına hukuk dışı bir davranış. Birey, kişi bir hukuk dışı ile ilk defa karşılaştığında hemen bu hukuk dışı davranışı, e, hele işçilerin de sendikal örgütlüğü varsa hemen sendikadaki ilgili arkadaşlara bunu, iş de tepsisi varsa tepsisi yoksa hemen sendik örgütle bunu etmeli. Ve buradan ilk anda itibaren daha ilk davranışa gerekli tepkiyi gösterdiğinden o mobik uyuyan kişinin bundan sonraki dağlanışların ölü kesilmiş olacak. Buradan bakmak gerekiyor. Mobik keyfi, doğrudan bir düzenleme yok. Ama işte dediğimiz gibi bu mevzuat ayıklarımızın hepsi keyfi muamele ve görev kötüye kullanma suçlarına giriyor. Böyle bir direnç serdirebilir. Hemen ilk dağlanış başladığı anlar itibaren bu başlatılmalı. Ama küçük işyerlerinde hani sendikal örgütlük yok, öyle bir zor kısıtlamalar var, sıkıntılar var. Orada başka işyerindeki diğer arkadaşlar bunu dayanışma içerisinde e, trenç gösterme olarak da yok. Bu durumda işte, ııı, e, Barolar Birliği'nin sanatları merkezine başvurabilir. Yani, tabipler odasının ilgili birimlerine ya da sendikalar, başka sendikalara bu işi paylaşabilir. Hani biz, e, KESK olarak, işte, BTSB, BES olarak bütün e, çalışanların, hatta, işte ülkede her kim olursa olsun bir mağduriyet yaşamışsa bizim kapımız her zaman açık. Onun her türlü hukuki yasal desteği, yani meşhur mücadele desteğinin sağlığımızı açız biz her zaman bize gelebilirler, bunu böyle yapmak gerekiyor, bunları hayata geçebittiğiniz ölçüde engelleyeceğiz. Ee, yine bütün bu aslında kapitalizm e, bu sömürüsünü sürdürebilmesi için yine araçlar keşfediyor, aslında her bir keşfettiği araç kapitalizmin yıkılmasını ortaya koyacak birtakım e, argümanlar da kendi içerisinde taşıyor. Bu argümanları çıkartıp kapitalizme karşı kullanabildiğimiz ölçüde kapitalizm ortadan kaldıracağız. İşte daha önce Sabah Hanım söylemişti, gelişmiş ülkelerde işçilerin yönetime katılması aslında bu süreç aynı zamanda e, üretim araçlarının, mülketin kamulaşmasını da önünde açan bir mekanizm mekan içerisinde geliştiriyor. Ve tabii ki sınıfsız topluma ulaşmamız, e, ulaşmamızın hiçbir engel yok. Mutlaka ulaşılacak. Ama bu ulaşma, yani bizim işte mücadelemiz, örgütlü düzeyimiz, azmimiz, kararlılığımız bu hedefe ulaşmamızın süresini belirleyen bir, noktada duruyor. Onun için biz e, hukuk dışı, e, etik dışı, ya da her türlü insani e, kalıplara sığmayan e, davranışlara karşı derhal tepki gösterecek, örgütlenmesini yapacağız ve bununla ilgili mücadele yapan mutlaka kuruşlar, az önce arkadaşlarımız anlattı. Bu konuyla ilgili mücadele yapan dernekler bile bu işleri yapabiliyorlar. Bazen çalışanlarımız kendisinin üye oldukları sendikalardan benzeri davranışları görebiliyorlar. Çok ciddi bir şekilde, hani e, sadece biz kapitalizmle mücadele etmiyoruz aslında. Burjuvazıyla mücadele etmiyoruz. Kendi içimizde gerçekten de sosyalizm, devrimciyim, sonuçlu insanlardan da hakikaten benzeri davranışları görebiliyoruz. Bunlar bizi yıldırmamalı, bunlar kapitalizmin doğasında var olan şeyler ve mutlaka bunları bir süre aşmamız gerekiyor aşacağız. Yoksa zaten bunlar olmazsa kapitalizm olmaz. Kapitalizmin varlık koşulur bunlarda. Olisi mutlaka Yılma'da mücadeleye devam edeceğiz. Arkadaşların e, sunumları için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Harika. Sonra Ben de çok teşekkür ediyorum. Özer Güneş Bey değerli topluluk sunum yapmış oldu. Çünkü insan gerçekten de bilmiyor mesela bir şeyi uğruyor ama hani otan nedir, e, artı gerçekten de e, ilk olan şey kendi içine kapandı. Dolayısıyla hani derdinizi anlatamıyorsunuz, paylaşamıyorsunuz, bir tek kendi başınıza geldiğini zannediyorsunuz, hiçbir yerden yardım alacak bir itakatiniz kalmıyor. Onun içinde mesela ben işte e, daha ilk aralıkta bizim iş yerimiz değiştirdi, temin minasına geçtik. Ondan itibaren ben şeye uğradım mobbing'e, Aralık 2010'da başladı yani. Ondan sonra artık Eylül 2011'de istifa ettim. İşte 4 Kasım itibariyle de son işte resmi işaret olmuş oldum. Ondan sonra kendime gelmem tane insanı buldu. Yardım alıp işte avukatınla e, görüşüp avukatınla işte yönlendirmesiyle adet kurumuna gitmem. Mayıs'ı buldu. Çünkü öyle bir süreç. Kendi içinize kopanıyorsunuz. Bütün aileniz, arkadaşlarınız, sevdikleriniz size ulaşmaya çalışıyor. Hepsini reddediyorsunuz. Duvar arıyorsunuz. Ondan sonra zaten hani onların sayesinde yeniden dünyaya dönüyorsunuz bir yandan da. Çünkü hani şey, ben mesela e, önce hep ölmeyi diledim. Her uyandığımda lanet olsun hala yaşıyorum diye uyandım. Ondan sonra ciddi ciddi mesela intihar yöntemleri düşündüm. Ee, i̇şte arsenik'te falan karar kalıyor. Hani bir anda öleceğim diye düşündüm. Sonra yani almadım. Hani eyleme geçinmedim ama yani çok uzun süre, aylarca düşündüm bunu mesela. Sonra şeyi fark ettim. Ulan yani bu dünyada hala bana değer veren insanlar var, ondan sonra ancak dönmeyi başardım. Ee, burada da gerçekten de bu tür kampanyalar şunu sağlayacaktır, insanlara yalnız olmadığını, herkesin başına gelebileceğini ve aslında bunun bir suçu olduğunu, kimsenin, hiçbir insana böyle bir davranış hakkının olmadığını, sırf sen insan olduğun için haklarının olduğunu, çalışma hakkının, insanca e, daralışa e, görme hakkının hiçbir şekilde işte angarya ya vesareye maruz bırakılamayacağının e, bilinçlendirilmesi bu konudaki farkındalığın artması zaten işverinin ya da işte böyle kendini patronmuş gibi zannedip de böyle davranışlar sergileyen yöneticilerin de böyle bir şey yapmasını engel olacaktır ya da Beyefendi'nin ve örnek verdiği gibi ilk seferinde o tepki görülünce devamı gelmeyecektir zaten. Teşekkür ederim. Ee, aslında ben topluluk içinde konuşma iyisi olmayan birisiyim ve konuşmayacaktım ama... Evet. ...Sepahat Hanım'ın bir üzerine konuşmak istedim o sözde şuydu, kurtuluş yok tek başına, hep beraber ya hiçbirimiz ve bu sloganı birlikte beraber atarak sokaklarda gördüğümüz arkadaşım e, iş yeri temsilcisi Sankalız'ın iş yeri temsilcisi bizim bu çalışmalar üzerine iki aydır birlikte mobbing mağdur olarak e, bu çalışmaların duyurusunu yapmak üzere panoyu astı, afişi sırt işveren yanlış anlıyor, yanlış Eee diye ondan çıkartıp daha sonra defalarca asmam sonucunda sen bunu tatmin ediyorsun şeklinde bana cevap verip e, yine yakın zamanda bu e, bizim konferansımızı yapmak için aşyasında yine çıkartmış oldum. E, yani ben de diğer arkadaşlar dedi. Uzunca süre mobilya mağdur kaldım. İşlerimle birçok ortamda, birçok şeyler yaşadım. Herkesin yaşadığı birçok şey yaşadım. Fakat bu yaşamış olduğum son e, durum diğer durumdan daha üzücüydü benim için de. Biraz önce biz hukuk danışmanı e, avukatarsın hani ...sendikaya gidip sendikadan e, mobilya ilgili bir durum yaşandığında e, bunu sendikaya bildirirsek... ...buna ilişkin bir takım e, şeyler yapılacağı sendikadan söyleniyor. E, ben bu yaşadığım e, durumu, e, daha önceki işverenimde yaşamış olduğum durumu anlatmadım. Çünkü sendikaların son süreçteki durumları ne oldu herkese bilmiyor gerekli duymadım. Birçok arkadaşlarla birlikte e, bir şeyler yapmaya çalıştık. E, fakat şu e, son yaşadığım bir şerit yapmış olduğu davranışı sanki de ve bununla ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğini söylediğim e, durumda e, belki bir şeyler yapmaya çalıştılar bilmiyorum ama e, halen panonun e, yanındaki duvarda asılı mobil ilgili Sırp işveren yanlış anlıyor diye ve afişti oradan çıkartılmış durumda. Bunu söylemek istedim. Şuradaki e, arkadaşım. Bundan dört sene önce küçük tiyatro grubumuz vardı. E, Beber'i konular arıyorduk, bir forum tiyatro oynuyordu. Bir arkadaşımız geldi, havaya çalışıyordu. Gördüğüm en soğukkanlı insanlardan biri ve işinde de çok sistematik çalışan, çok düzenli bir insan geldi mobbing konusunda yapalım dedi. Ben de neden falan dedim. Gerçekten ama dediğimi hatırlıyorum. Çok, bu kadar büyük bir sorun olabileceğini ilgili olmama rağmen akıl edemedim. En sonunda tamam dedik ve araştırmaya başladık. Öylesine korkunç... ...şeylerle karşılaştık ki, ki, bugün zaten bu altı çok defa çizildi. Benim e, tüm bu süreçte hep arzuladığım şu, yani en fazla gördüğüm şu tanıdıklardan... E, ...yalnızlık hissi çok başarılı şekilde işleniyor insanlara. Çünkü işten, işten çıktığında bakıyorsunuz o kadın bir aileyi idare ediyor. İki çocuk büyütebiliyor. Babası hasta oluyor, ona bakıyor birisi sokakta ona bir şey diyor, sen ne diyorsun diyor yani. Güçlü, kendisini birçok alanda var ediyor. Ama iş yerinde demek o kadar rüzgar tersten esebiliyor o kadar güçlü ki ona direnmek çok zor oluyor. Ve burada basıncı uygulayanlar yalnızlık, yalnızlaştırmaya çok güveniyorlar. O noktada bu mobbinge son faaliyeti son derece pratik bir işler görecektir. Elbette e, dertlerimiz çok büyük ama bir araya e, geldikçe, derdimizi birbirimize anlattıkça ve bundan sonraki adımlarda e, bir araya gelip, tabi bu işlerin kampanyaların e, tırnak içinde hamallık boyutu vardır. Yani bildiri dağıtılması gerekir. O toplantılara düzenli katılmak gerekir. E, rozet bastırıp bir şekilde e, ka, bu e, Desteği arttırmak gerekir. Ee, o yüzden e, bu sıkıntımızı içimize atacağımıza, öfkemizi e, nesnesine yani bu patronlara, neoliberal politikaları taşıyanlara, savunanlara, bizi yalnızlaştıranlara yöneltmek gerekiyor. Aksi halde e, hiç hak etmediğimiz bir şeyle karşılaşacağız. Birkaç senedir düzenli bir işte çalışıyorum. Genç bir işçi olarak ve bir insan hakları kuruluşunda çalışıyorum. Birkaç kişi ayrıldı e, baskıya dayanamayarak, mobbinge dayanamayarak. Sendika dediğimizde o yüz ifadeleri nasıl değişiyor onu da görüyoruz. Tam bu noktada bu öfke ihtiyaç var ama bu öfke e, taşa toprağı değil, muhatabına yönelmek zorunda. O yüzden Mobinge son e, platformunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Birçok eksiğimiz olabilir, yeni bir şey katabiliriz kendimize. Katılımınız çok önemli. Bundan sonraki toplantıda e, bu kalabalığı görmeyi çok arzuluyorum. ediyorum. E, umarım hepiniz gelirsiniz. Hayatın yoğunluğu, e, programınızın yoğunluğu şey yapmasın, engel olmasın. Buralardayız. Hep birlikte bir yanıt vermek gerekiyor. Bunu hak ediyorlar. Teşekkürler. toparlayarak getirelim diye ee, ee, Şimdi Ben ilk 6 aile geldim. Biz 2008'den itibaren adet bakabilim dalında mobil vakalarına bakmaya başlamıştık. Fakat tabii herkes için bu yeni bir kavramdı. Adet tıkçılar için de yeni bir. Psikiyatri tıkçılar için de yeni bir kavramdı. Çünkü insanlar hep, hep bir, bir travma yok. Hep fiziksel travmayı düşündükler için ruhsal travmayı çok önem vermiyorlardı. Fakat bizim raporlarımızda 2-3 ay bile süre gidebilir rapor düzenlediğimiz vakalarımız var. Fakat daha sonra bu genel sağlık kurutusunun açıkladığı uygulama olarak, psikiyatristlerin de buna uyduğu 6 ay gibi bir Yani biz de aynı şeyi düşünüyoruz bir adliye tıpçı olarak. Çok zor, 6 ay boyunca konuşmamda da ifade ettim çok zor, kolay bir şey değil ama başka yapabileceğimiz yok yani biz psikiyatriste gönderiyoruz diyor alt ay olmadığı için ben buna yorum yapamıyorum diyor onun için bizim de elimiz ayağımız bağlanıyor Ve sonuçta onların bir rüstaştırma koyamadıkları diyor olayı ona bağlayamadıkları zaman raporumuzu sonlandıramıyoruz yani çünkü bizim elimizde de en büyük delillerden biri psikiyatristlerin verdiği rapor oluyor tabii ki biz her zaman o verdiği raporu uymadığımız zamanlar da oluyor çünkü sonuçta imza atan ve karar veren kişi biziz. O, uyumak zorunda olmayabiliyoruz. Dediğim gibi 6 ay o, öyle bir problemimiz var. E, onun için e, elimizden geldiği kadar raporasyonun çıkması için sosyal şey çeşit önceden gönderiyoruz ama e, bazı hastalarımız, olgularımız değil, e, zamanda psikiyatrist, yet, psikiyatristle görüşmeye gitmiyor gibi problemler yaşadığımızdan dolayı böyle bir uzun bir süre oluyor. Benim e, anlatacağım farklı bir şey yok. Sizin sorcularınızdan farklı e, zor bir dönem, kolay değil. Ama herkes dönem dönem yaşıyor fakat tanımını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü e, iş yaşamında sağlıklı bir çatışmak ile e, o bir korktum çok farklı. Onu ayırt etmek lazım. Diyoruz ki ben nasıl bunu kanıtlayacağım? Siz kendinizi benim yerine koyun. Bir kişi geliyor bir şeyler anlatıyor. Onun güvenilirliğini e, farklı sorularla ben Cevap aramaya çalışıyorum. Bir de psikiyatrisle danışıyorum çünkü. Çünkü ben branşım adil tık. Gidip psikiyatriste psikiyatris yine gidip tanı koyamam. da aynı fikir alıyorum ve düşündüğüm şey eğer mobil değil ise e, sosyal çalışma iyi de istemek zorundayım. Çünkü dediğimiz gibi insanlar e, sadece iş yaşamı yok. Bunun bir aile yaşamı var. Ekonomik şartları var. Ruhsal travma neye bağlı? E, bir de şunu sadece ifade edeyim unutmadan. E, bizim iki olgumuz var. Daha doğrusu üç olduğumuz var diyeyim İkisi aynı yerden gelen biri farklı. Ee, şöyle bir, aynı yerden gelen kişinin psikotik bir bozukluğu çıktı. Fakat tek başına gelen bir olgunuzun da psikotik bozukluğu çıktı. Fakat aynı yerden gelen, bu Diğer kişiyle gelen o psikolojik bozukluğu kişiye bir sosyal çalışmacı gönderdik. Çünkü psikolojik bozukluğu biliyorsunuz algılama problemleri olduğundan dolayı ama ortamda başka kişiler de mobilke maruz kaldığını düşündüğümüzden dolayı o ortamı sosyal çalışmacı göndermek zorunda kaldık. Yani aynı yerde birkaç kişi geldiği zaman daha alert olmak zorunda oluyoruz. Bir kişi kolay geçirebilmiş oluyor, ama mobilke olmayabiliyor. Çünkü herkesin toleransı çok farklı. Ama bazı kişi vardır çok hassastır. Bir de... Şöyle bir durum var. İnsanlar eğitimi aldıktan sonra çok güzel yerlere gelebileceğini bir anda istiyorlar. Ama bir anda hiçbir yerde, şunu da söyleyelim açık bir fikir olarak, kimse kimseye hiçbir şey öğretmiyor. Ne görürseniz, ne duyarsanız, gözünüzü açarak öğreniyorsunuz. Bu tıpta da biz doktorlar da aynı şekilde. Şu anda doktorların niye bu kadar hatalı tedavi yaptığından dolayı. Ki Çünkü kimse kimseye bir şey öğretmiyor. O eskiden de hocalar gene çok az nadir hocalar var. <gülüyor> ama genelde bu artık kimse kimseye bir şey yapmıyor. Çünkü rakibi oluyor. Diyor sen uzun olduk geleceksin karşıma. Bir kardiyolog e ekoyu veya işte çok önemli ama karşıma geçip başka bir özel hastalığı yapacaksın niye bana öğretiyor. Öğret, sana niye öğreteyim diye. Onun için e bu her ortamda oluyor. Dediğim gibi e söyleyeceklerimi yapacağız. teşekkür ederim Gülit Ben kısacık Artık hiç kimse yalnız değil, yalnız olmadığını bilerek Mobbing'in e son kampanyasını tüm tanıdıklarıyla beraber e, bizim de tecrübelerimizle beraber birlikte olalım diyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben de kısaca bir şey şöyle bir tamamlayacağım. Yani var olan mekanizmalar içerisinde Mobbing'i... E, tespit etmek, bunu kanıtlamak vesaire gerçekten oldukça zor. yani Dolayısıyla ben mobbing davasına dönüşen mobbing vakalarının herhalde yüzde bir falan olduğunu düşünüyorum. Bu çok büyük ihtimali çok azı. Çünkü insanlar hem bilgisizlikten hem de hani bunu bu raporları almak vesaire bunlar çok uzun, zor süreçler olduğu için bu yola gitmiyorlar. Dolayısıyla sistemin kendisini de değiştirmek gereken şeyler olduğu çok açık. Yani var olan bu Var olan bu mekanizma içerisinde, yani mobbing, insanlar mobbingten dolayı hasta olması gerekiyor. Yani Rahatsızlanmanız, psikolojik bir tahribata uğramanız gerekiyor. Dolayısıyla bu böylesi bir mekanizma. Ama mücadeleyi geliştirmek, mobbinge uğramadan, zaten mevzu bu yani hasta olmadan biz bu işten kurtulabilelim. Yani kazandırıcı olan da bu. Çünkü zaten mobbingten dolayı siz depresyona girmişseniz, e tabii ki o zaman yani sağlığınız bu kadar bozulduğu için şeyleri alacaksınız, raporlarınızı alacaksınız, tasminatlarınızı alacaksınız ama hani mesele zaten iş bu noktaya gelmeden bunu durdurabilmek. Bu kampanyanın amacı zaten bu. Dolayısıyla bu konuda işte yasal değişikleri yapmak, iş kanununda mobbingin net olarak tanımlanmasını talep etmek çok önemli diye düşünüyorum ilk konuşmamda da ifade ettim. Yani mobbingin aslında ben bir ayrımcılık türü olduğunu düşünüyorum. İş kanununda ayrımcılık yasak sonuç itibariyle yani bu belli bir meyideye de bağlanıyor. Burada koruma altında olan gruplarda belki bazı genişletmelere gidilebilir. Dolayısıyla bu, bu anlamda iş yerinde kişilere çeşitli sebeplerle farklı davranışların önüne geçilebilir. Bunları tabii ki bir hukukçu değilim. Hukukçularla da konuşacağız. Bunları talep edeceğiz. Ama en önemlisi hani sokakta var olmak, çalışanları... Böylesi bir dayanışmanın olduğunu gösterebilmek ve burada zaten deneyimi birikimi olan birçok arkadaşımız var. Bu şeyi, bu deneyimi, bu mücadele hattını genişletebilmektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla hepinizi bundan sonraki etkinliklerimize, aktivitelerimize de katılmayı bekliyoruz. Sağlıcak. Ve sür. Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar bugün e, bana göre bir iş yeri terörüdür ve başta insan hakları ihlalidir. E, yani yani bugün ki bir model olarak söylüyorum. Gerçekten büjeleri insanları güçlendiriyor, direnç tutuyor. Eğer bu süreç içerisinde psikolojik olarak hani bir yıkım yaşamamışsan, yanlış bir şey yapmamışsan Müthiş bir action veriyor aslında. <gülüyor> yani onun dışında hayat çok sıkıcı. Aslında böyle sıkıcı olmak istemiyorsanız mutlaka birbirine uğraşın. Yani hatlarınızın peşinde koşun, mücadele yapın. Yoksa hayat gerçekten çekinmez. <gülüyor> mücadele <gülüyor> <devam ediyor. gülüyor> hak katılımcı arkadaşlar. Arkadaşlar söylediğim gibi 3 Temmuz Salı akşamı Sosyal Değişim Derneği'nde aktivistler toplantısı olacak. Hepinizi bekliyorum.